Seyin Atay, Kur'an'a göre araştırmalar, üçüncü baskı için ön söz, Bağdat'ta öğrenciliğim sırasında bir hadisi şerif okumuştum, bu milletin ilkini ile düzelmişse sonu da onun ile düzelir, o da Kur'andır hiç aklımdan çıkmadı. Bağdat İlahiyat Fakültesini bitirip Türkiye'ye döndüm, bir buçuk yıl yedek subaylığımı yaptım, Ankara İlahiyat Fakültesinde İslam Felsefesi asistanı oldum, doktoramı verdim, Doçent oldum, profesör oldum, dekan seçildim. Bu hadis hiç aklımdan çıkmadı. Bütün bu aşamalarda ne yapabileceğimi düşündüm. Önce dini yanlışlardan nasıl ayıklanacağına dair bir rapor kaleme aldım. Yaşar Nuri Öztürk ile tanışınca ona raporumdan bahsettim. Daha bel raporu basmadan o gazete köşesindeki yazılarında rapordan söz etti. Böylece doğrudan Kur'an'a başvurduğumuz zaman düzeltilebilecek fıkıh hükümleri raporunu Kur'an'a göre araştırmalar seri kitabının ilke olarak yayımladık. Aslında Kur'an'a göre iman esaslarının tespiti ve müdafaası adında yazdığım doktora tezimde Kur'an'da kadere iman olmadığını tespit etmiş ve 1961 yılında basmıştım. 1993 yılında Kur'an'a göre araştırmalar kitaplarım basıldı. İnegöl'den bir kuaför hanım Kitapları okuduktan sonra bana bir mektup yazmıştı ve şimdi daha çok Müslümanlık yapabileceğimi öğreniyorum diyerek teşekkür etmişti. Ben de bu anıma teşekkür ettim. Benim yapmak istediğimi benden çok daha iyi bir cümleyle deyimlemiş oldu. Bu seri beşinci sayıya kadar çıktı ve çok rağbet gördü. Türkiye'nin içinden ve yurt dışından devamlı isteniyor. Birkaç yıl başka kitaplar, Makaleler yazmak ve basmak mecburiyetinde kaldım. Şimdi daha önce söz verdiğimiz bir sözü de yerine getirerek altıncasını baskıya hazırladık. Bütün okuyuculara teşekkür ederim. Daha çok Müslümanlık yapmaya inşallah devam edeceğiz. Hüseyin Atay, ikinci baskı için sunuş. Kur'an'a göre araştırmalar serisi umduğumdan çok ilgi topladı. Toplumun böyle bir atılıma muhtaç olduğunu hayatım boyunca sezinledim. Çünkü ben de 200 yıldan beri yeni bir atılım yapanları izledim. Şimdiye kadar 5 kitabını çıkardığım bu serinin okuyucuları 6.'sını sormaya başlamaları ile çok güzel ve ileriye itici bir arzu ortaya koymuş oluyorlar. Buna mukabil ben de dersler, toplantılar, sempozyumlar, raporlar yanında basılmamış ve eskiden basılmış kitaplarımı da yeniden basmayı düşünüyorum. Açıklamalı bir Kur'an çevirisi Kur'an'ın felsefi ve etimolojik sözlüğü, Kur'an felsefesi gibi eserler de eskiden beri programımda olduğu halde onlara henüz gerekli vakti ayıramadım. Okuyucularımdan Allah razı olsun, çok övücü ve iyi niyetli mektuplar alıyorum. Dertlerine derman olduğumdan dolayı çok memnunum. Yalnız, sözlü ve yazılı olarak yapılan itirazlarda şunu gördüm. Konuyu iyi okumamışlar, okumuş olsalar... O itirazı yapmayacaklardı. Onun için okuyucularımdan konuyu iyi okuyup bir bütünlük içinde değerlendirmelerini rica edeceğim. Herhangi bir soru sormanın izne tabi olmadığını bildirmek isterim. 26 Aralık 1995. Ön söz. Kur'an-ı Kerim yüce Allah'ın Cibril vasıtasıyla Hz. Muhammed'e gönderdiği vahiyin kitap haline getirilmesinden meydana gelmiştir. Bunun için ona Allah'ın kelamı, sözü Tebliğ denmektedir. Kur'an, bu tebliğe İslam dini demiştir. Kur'an-ı Kerim, Yahudilerin din kitabı Tevrat'tan ve Hristiyanların din kitabı olan İncil'den iki temel farklı ayrılır. Birinci fark, Tevrat ve İncil peygamberleri zamanında yazılmamıştır, uzun bir süre sonra yazıya geçmiştir, Tevrat 500, İncil 100, 150 yıl sonra. Bu durum, Yahudi ve Hristiyan alimlerince de bir gerçek olarak kabul edilmektedir. Yazıya geçirilene kadar da ezberden, ağızdan ağıza nakledilerek rivayet edilmiştir. Bundan dolayı, bu kitaplardaki Allah'ın sözü olan Mahi ile peygamberlerin ve alimlerin sözlerini birbirinden ayırma imkanı kalmamıştır. Bu imkansızlık, o, kitapların kendilerinin dışında bir ölçüye yani Kur'an'a vurulmasıyla ortadan kalkmıştır. Onlardaki vahiy ve gerçeklik payı Kur'an'a uygunlukları ölçüsünde düşünülebilir. Yüce Allah, Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'i vahiy ederken, Muhammed'in çok dikkatle dinlemesini, Cibril vahiy okurken kendisinin de unutmamak için dilini ve dilikle hareket ettirmesini yasaklamıştır. Bilindiği gibi öğrenciler hocaların sözlerini unutmamak için daha hocanın sözü bitmeden tekrarladıkları gibi peygamberinde unutmamak için dilini ve dilikle hareket ettirmesini yasaklamıştır. Acele edip dilini kıpırdatma. Doğrusu onu toplamak ve onu okumak bize düşer. Bize onu okuduğumuz zaman okunmasını izle. Sonra doğrusu onu açıklamak bize düşer. 1 Tanrı'nın daha önceki peygamberlere gönderdiği vahiyler titizlikle sağlamlaştırılmadığından yorumcuların sözlerinin karıştığı Tevrat'ta görülmektedir. Kur'an'dan sonra peygamberliğin kaldırılacağını ve vahiyin kesileceğini bildiği için Kur'an'ın değişmeden heze, Muhammed'e bildirdiği gibi insanların elinde olmasını güvence altına almıştır. Bunun için burada Tanrı'nın gönderdiği vahyin güvence altına alınması için üç bayıruk vermiştir. Birincisi, Kur'an'ın heze, Muhammed'in gönlünde toplanması, ikincisi onun okunması, üçüncüsü onun açıklanmasıdır. Tanrı Peygamber'in iyi dinleyen bir öğrenci olmasına özen gösteriyor, vahiy gönderilmesi bitmeden acele ederek herhangi bir eksik. Bir Kiyamet 75, 16, 19 Algılamaya engel olması için gerekli uyarıyı yapıyor. Vahiy sana tamamlanmadan önce Kur'an'ı oku, mayayı ve cennik etme, 2. Ayrıca vahiy yazılıp Kur'an okunan kitap olduktan sonra daha saf ve ara olarak anlaşılması için okunacak zamanı da Peygamber'e öneriyor. Burada Kur'an'ın yalnızca tespiti ve güvende olmasına değil ayrıca anlaşılmasına da vurgu yapılıyor. Gecenin az bir bölümünde, Yarısında ya da yarısından önce veya yarısından sonra kalk ve ağır ağır Kur'an oku, 3. Diğer fark ise Kur'an-ı Kerim Heze, Muhammed zamanında yazıya geçirilmiş ve Heze, Peygamber onu birkaç defa bizzat kontrol etmiştir. Bu tarihe bir olay olup inanan inanmayan herkes tarafından kabul edilmektedir. Heze, Muhammed arkadaşlarına yani sahabeye, kendi sözünü yazmayı yasaklamıştır, bu sebeple Kur'an'la Heze, Muhammed'in sözü karışmamıştır. Kur'an-ı Kerim her şeyden önce ilme ve düşünceye önem verir, getirdiği esasları ilme ve akli ilkelere dayandırır. Bunun anlamı şudur, Kur'an-ı ilmin ve aklın ilkelerine göre anlamak gerekir. Akla, ilme ve menta aykırı gelen Kur'an'a da aykırı düşer. Bunun için Kur'an, kendi ilke ve hükümlerinde çelişki olmadığını açıkça ortaya koyarak, herkesi aklına çalıştırmaya, mantıklı ve tutarlı olmaya, sözünde, işinde çelişkiye ve tutarsızlığa düşmemeye çağırır, münafıklık yapmamaya dikkat edilmesini ister, ilmin, aklın ve düşüncenin, iki taha yirmi, yüz on dört, üç yetmiş üç, iki, dört, büyük m. tutarlılığı sonucunda hurafelere, saçmalıklara, densizliklere, aldatmacalara ve batıla sapıtmamasını ister, Böylece insanın onurunu korumayı hedefler, Kur'an'ı anlamak için bilinmesi gereken ilimlere dair şöyle bir çerçeve çizmek yerinde olacaktır. Kur'an Arapça olduğundan onu iyi ve doğru anlamak için Arap edebiyatını, Arapçanın etimolojisini, dil felsefesini, semantiğini, eski terimleriyle, sarfı, nahvi, iştikak ilmini, fıkhul aluayı, belagatı, beyanı, bedi'yi bilmek gerekir. Ancak, Arapça bilmeyenler bilmelidir ki, iyi bir tercümesine dayanarak Kur'an'ı anlamak ve ilim yapmak mümkündür. Müslüman olmak için Arapça bilmek de şart değildir. Mantık bilmek gereklidir. Bu da Kur'an ayetleri arasındaki anlam ilişkisini, bu ilişkilerin derecelerini ve ayetlerden çıkacak sonuçların öncüllerle mukaddime, olan bağlantılarını tayin ve tespit etmek suretiyle elde edilecek hükümlerin derecelerini tutarlı bir biçimde öğrenme imkanını ve hataya düşmemeyi sağlar. Usul ile fakih Müslümanların icat ettikleri en önemli ilimlerdendir. Bu ilim, anlama ve yorumlama ilkelerini, kurallarını, söylenen sözün gayesini, hükmünü, değişmezliğini veya değişkenliğini, şartlarını anlatır. Bu ilme İslam hukuk felsefesi denmesi gerçekleştirmek istediği hedeften dolayıdır. Aslında bu adanlamanın ve yorumlamanın esasları manasındadır. Bu ilmi bilmeyenin ilmine güvenilmez. Kelam ilmi, teoloji, Kur'an'ın esaslarını felsefi bir şekilde açıklamaya çalışır ve Kur'an'ın felsefesini yapar. Allah kainat insan ilişkisini inceler. Bu usul ile fıkhın esasını teşkil eder. Allah'ın varlığını Kur'an'ın Kur'an'uluğunu ispat etmeye çalışır. Bu bilimler, Kur'an-ı Kerim'in her ayetine uygulanabilecek temel bilimlerdir. Bunların dışında, Kur'an-ı Kerim'de değişik konuların zikredildiği ayetlerin o bilimlerin uzmanları ve alimleri tarafından açıklanması gerekir. Mesela biyoloji, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, astronomi, jeoloji, fizik, kimya, tıp, veterinerlik, Güzel sanatlar, siyaset, hukuk gibi bilim dallarıyla ilgili ayetleri, o bilimlerin uzmanları anlama, anlatma ve açıklama hakkına sahip olur. İlmin gereği budur ve Kur'an'ı açıklayan her ilim Kur'an ilimlerine girer. Usul ile fakı ilminin konuları içinde İslam dinini öğrenmenin yöntemini bildiren bir alanda bulunmaktadır. Bu alan, İslam dininin hükümlerini bildiren kaynakları ve bu kaynakların kullanılış tarz ve yöntemlerini anlatır. Usul ile fakı ilminin birinci kuralı din hükümlerinin kaynaklarına ve onların sıralanmalarına aittir. Dini bir hükmü öğrenmek için, a. Kur'an'a başvurulur, b. Eğer Kur'an'da yoksa hadise gidilir, c. Hadiste de yoksa içtihat yapılır. Bu kural Muaz Cebel'in rivayet ettiği bir hadise dayandırılır. Bazı alimler bu hadisin sağlamlığını tenkit eder. Ne var ki bu kural yalnız hadise dayanmıyor? Kur'an'daki bazı ayetler bu kuralı açıkça ifade ediyor. Bu kural çok önemli olup Kur'an'ın ruhunu ve felsefesini ortaya koyar. Şimdi bu konu üzerinde durmayacağız. Bu kuralın dayandığı ayetler şunlardır. Ey inananlar! Allah'a boyun eğin, peygambere ve sizden uzman olanlara uyun. Eğer, bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, eğer Allah'a ve sonraki güne de inanıyorsanız, onu Allah'a ve elçisine götürün. En iyisi budur ve sonuç bakımından en güzel olanı da budur. 4. Başlarına güven veya korku konusunda bir iş gelse onu yayarlar. Eğer onu elçiye ve içlerinden onu bilen yetkililere götürseler, onlar onun ne olduğunu araştırıp bilirler. 5. Kur'an'da olan bir hüküm için başka yere gidilmez. Kur'an Allah'ın sözü ve kesin, itiraz götürmez din kaynağıdır. Kur'an'ın yorumlanmasına ve anlaşılma yöntemine itiraz edilebilir. Bu anlama ilminin kurallarına tabidir. Kur'an'ın anlaşılmasına yardımcı kaynak olarak hadislerde vardır. Yalnız, hadisler heze, peygamber zamanında kaleme alınmamışlar, ağızdan ağıza, Ezberden nakledilerek rivayet edilmişler ve ölümünden sonra yüzyıla yakın bir zaman geçtikten sonra yazılmaya başlanılmıştır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim gibi şaşmaz, itiraz edilmez metinler değildir. Peygamberin sözü olsa bile Kur'an ayarında sayılamazlar. Hz. Peygamberin sözüne hadis yaptığı işe ise sünnet denir. Sünnet ve hadis birleşince daha sağlam ve oldukça kesin bir hüküm ortaya çıkar. Ama birbirlerinden farklı olduklarında hükmün kesinliği yarıya iner. Sünnet ve hadisler genellikle uygulamalara dayanır. Uygulamalar ise şartlara göre değişir. 4 Nisa 4.59, 5 Nisa 4.83, HZ, Peygamberin vefatından henüz 30 yıl geçmeden Müslümanlar arasında çeşidi sebeplerle ihtilaflar, ayrılıklar ortaya çıktı. Her bir grup kendini daha iyi Müslüman gösterip halkı kendi tarafına çekmek için hadisler, sözler, uydurup onları heze, Muhammed'e isnat etmeye başladılar. Gruplar çocaldıkça uydurma sözler, mevzu hadisler, de çoğaldı ve böylece sağlam hadislerle karıştı. İlk defa İmam Azam, ö 150 767 metre, sağlam ve uydurma, mevzu, hadislerin birbirinden ayrılması üzerinde ciddiyede durdu. Sonra Büyük Hadis alimi İmam Buhari, Ö-256-H-869 metre, bu konu üzerine ömrünü vererek 600 bin hadisten 7 bin tanesini seçti ve sahih adlı kitabını aldı. Buna rağmen, Buhari'nin sahih, hadis, adlı bu kitabında da uydurma hadis, söz, vardır. Ne var ki? Buhari'ye göre zayıf ve mevzu olan geri kalan 593 bin hadis kitaplara dacıldı ve insanlar tarafından okunup ezberlendi. Zaman zaman büyük alimler, mevzu hadisleri gösteren kitaplar yazdılar. Ama tam anlamıyla kesin bir sonuç alamadılar. Bugün bile hadis uydurulmaktadır. Büyük alimlerin ve hadisçilerin hadislere ayıklama görevi hala devam etmektedir. Buhari'nin sahihinin dışında da sağlam hadislerin bulunduğu kabul edilmektedir. Buhari'de mevcut hadislerin içlerinde sahabenin ve tabiinin sözleri de vardır. Okurken buna dikkat etmek gerekir. Buhari'nin eserinin sahih yani sağlam hadis kitabı olmasının anlamı, hadis kime aitse ona isnat etmiş olmasındandır. Hz. Muhammed'in hadisi Hz. Muhammed'e, sahabenin hadisi sahabeye, Tabiinin hadisi tabiine isnat edilmiştir. Herkesin sözünü kendisine isnat etmek ilmi ve sağlam bir davranıştır. Bu sebeple bir hadis için, Buhari'nin sahihinde, Buhari'de, vardır, demek, Hz, peygamberin sözüdür, demek değildir. Biz sahabenin ve mezhep imamlarının takip etmiş oldukları usul ile fıkhın birinci kuralını gündeme getirmek istiyoruz. Yani Kur'an'a ve sağlam hadislere başvurularak yapılan içtihatların ve istinbat edilen hükümlerin Kur'an'a uyup uymadıklarını ve uyum derecelerini göstermeye çalışacağız. Bu Kur'an'a anlaşılıp samimiyede, iyiyiyede, tarafsızca, sırf Allah için uygulanıp ona uyulduğu zaman içtihat ve istimbat edilmiş hükümlerde yer değiştirmenin mümkün olduğunu, bunların yerine gerekeni koymanın büyük bir sorumluluk. Dini bir tebliğ ve ilmi bir görev olducuna inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in değişen ve gelişen ilimlere, şartlara ve anlayışlara göre ilmi yöntemle anlaşılması, dinin hayatta tutulmasının ve yaşanmasının gerecidir. Niyetlerin, maksatların sebeplerini ve illetlerini anlamaya, yorumlamaya ve nasıl etki ettiklerini örnek meseleler sunmaya Allah'a, halis niyetimize güvenerek başlıyoruz. Başarı o yüceler yücesindendir. Doğrudan Kur'an'a başvurduğumuzda düzeltilebilecek hükümler, İslam'da teşekkül eden şimdiye kadar da sertleşen, kabuklaşan, kemikleşen ve surlarla çevrilip gelen mezheplerin dışına çıkıp, daha geniş açıdan, Kur'an açısından bakıldığı zaman pek çok hükmün yanlışlığı daha kolay anlaşılabilecektir. Bu içtihatların yapıldıkları zamanda nasıl yararlı olduklarını bilemiyoruz. Ancak içtihadın dondurulup taklidin başladığı 11 asırdan beri kitaplarda bulunan ve günümüzde hala uygulanmaya çalışılan bu içtihata İslam toplumunu çıkmazlara ve sıkıntılara sürüklemiştir. Ancak doğrudan Kur'an'a başvurularak bunlardan kurtulmak mümkün olabilir. Bu müşahadelerimin, tespitlerimin ve anlayışımın tarihi 60 yıl öncesine, Bağdat külliye Uşağı Şeria'daki tahsil yıllarıma, 1948-54, kadar uzanır, ama bilgim, düşüncem geliştikçe ve hayattaki müşahedelerim arttıkça, anlayışım da gelişti, Kur'an'ı 360 derecelik açıyla anlama ihtiyacının gittikçe arttığını gördüm, 360 derecelik açı tabirimin sebebi de şudur, kalıplaşmış, şekillenmiş, formülleri kesinleşmiş fıkıh, tefsir, hadis, kelam, tasavvuf gibi ilimler, İslam'ı ve Kur'an'ı kendi dar sahalarına göre anlamayı din saymaktadırlar. Oysa bütün bunların dışında kalan birçok İslami hüküm ve esaslar bulunmaktadır. Kur'an insanın ve kainatın içini dışını konu edinmektedir. Bunun için bütün kainatı ihata eden ve anlatan fizik, biyoloji, psikoloji, sosyoloji ve diğer bilimlerin ilke ve hükümleri göz önüne konarak, ancak böyle anlaşıldığı ve anlaşılmaya çalışıldığı zaman Gerçekten anlaşılmış olacaktır. Kur'an'ın bu evrensel gaye ve felsefesini anlamaya başladığım andan itibaren, gördüğüm ve titizlikle okuduğum bazı dini hükümlerin Kur'an'ın bu gayesine, genel ilke ve hükümlerine aykırı olduğunu ve ona zıt bulunduğunu görmeye başladım. Bu dini hükümler, Müslümanların sıkıntıya düşmesine ve toplumun davranışına, hayatın şartlarına olumsuz etki etmektedir. Doğrudan Kur'an'a başvurulduğu zaman, hükümlerin bazen Kur'an'ın açık ifadelerine ters düştüğü bazen de Kur'an'ın evrensel gaye ve hikmetine zıt olduğu görülür. Şimdiye kadar hayattaki tecrübe ve müşahadelerime dayanarak tespit edebildiğim dini hükümlerin yanlışlarının, Kur'an'a başvurulducu zaman doğrularının bulunabileceğine ve düzeltilebileceklerine ait misalleri burada maddeler halinde zikretmeye çalışacağım. Kader Doktora tezimin başlığı Kur'an'a göre iman esaslarının tespiti ve müdafasıydı. 4 senelik bu çalışmamda Kur'an felsefesi ve belagatı üzerinde durdum. Kur'an'da günümüz Müslümanlarının anladığı gibi değişmez alın yazısı anlamında kadere iman esası olmadığını tespit ettim. Bir oysa, kader kelimesi ve türevleri Kur'an'da çok geçmektedir, ancak bunların hiçbiri imanla ilgili değildir. Kader Dünya ve kainat nizamı anlamında kullanılmaktadır. İnsanın sorumlu olduğu hür iradesiyle uzaktan ve yakından bir alakası bulunmamaktadır. Aslında, Allah'ın iyiliği ve kötülüğü yaratması anlamında kullanılan kader dediğimiz gibi dünya nizamı ile ilgilidir. İnsanın iradesiyle değil, dünya, bir Hüseyin Atay, Kur'an'a göre iman esasları ve kader sorunu, Ankara, 2009, Sele 39 Vd. Nizamında insana zarar ve fayda veren şeyler vardır. Allah'ın nizamı geneldir, onda mutlak kötü yoktur, kötü izafidir, hiçbir şey faydalı veya zararlı olsun diye yaratılmamıştır. Bu ayrım, insanlar tarafından yapılmaktadır. Varoluş felsefesi açısından, bir nesnenin varlığı başka nesnelerin varlığını kısıtlar, tehdit eder ve kendi varlığını korumak için karşısındaki varlığa karşı gelir, onun menfaatiniz edeler ve varlığını zarara sokabilir. Kur'an bunların bir denge de durmasını sağlamayı öğütler. Bu öğütler insanın hür iradesine yöneliktir. Tabii olaylara ait öğütler yoktur. Onlar sadece tasvir edilmektedir. Oysa Müslümanlar kader hususunda birbirlerini tekfir bile etmişlerdir. Yüce Allah insana irade hürriyeti verdi. Bu hürriyetin sınırı insanın yapma gücüyle orantılı yani gücüne, yapabileceklerine göredir. Çünkü Allah, kişiye ancak gücünün yeteceği kadar sorumluluk yükler. 2. Teklif yani bir kimseye bir şey yapmasını önermesinin manası, o kişinin o şeyi yapma gücüne ve hürriyetine sahip olduğunu bildirir. Eğer, kişi o şeyi yapmak zorunda ve mecburiyetinde olsaydı, Zaten yapacaktı, bu durumda ona önermeye gerek kalmazdı. Onun için hayvanlara, ağaçlara ve taşlara Allah'ın bir işi yapma önermesi yoktur. Çünkü onlar kanunlara ve kendi tabiatlarına göre mecbur olarak onu yapacaklardır. Onlar emirlere isyan edemezler. Ama insanlar edebilir, çünkü hürdürler. Allah'ın insana verdiği hürriyet, onun gücüyle sınırlıdır. Bu hürriyet insandan insana değiştiği gibi, bir insanın, iki bakarı iki, 286 bir durumundan diğer durumuna göre de değişir. İnsanın hürriyet dairesi yani irade-i cüzüyesi, gücüne ve salayiyetine göre büyür ve genişler. Bu küçük daireyi çevreleyen irade-i külliye dairesidir ki, o Allah'ın mutlak ve sonsuz iradesidir. Allah, İnsanları sınırlayan ve küçülüp büyüyebilen bu daireyi dışarıdan kontrol etmektedir. Ama insanın iradesine karışmaz. Bu daire içinde de Allah insanın iradesini yok edebilir ve yok ettiği ölçüde insanın sorumluluğu kalkar. Boşanma, günümüze kadar intikal eden ve Türkiye'de dahil İslam toplumlarında bir problem olmaya devam eden boşanma, karı-kocanın ayrılma meselesidir. Fıkıh kitaplarının bu meseleyi çıkmaza soktuklarını, sorun üstüne sorun icat ettiklerini, kendilerinin ve Müslümanların başlarını derde soktuklarını bilmeyen yoktur. Burada uzun tarihine ve tahliline girme imkanımız olmadığından yalnız Kur'an'a dayanarak boşanmanın nasıl olması gerektiğini belirtmeye çalışacağız. Kur'an'da boşanmanın tek bir şartı zikredilmektedir. O da geçimsizliktir. Ama geçimsizliğin birçok sebebi olması ayrı konudur. Sebebi ne olursa olsun, geçimsizlik ortaya çıkınca boşanmaya şu şartla gidilir. Eşler razı olacakları birer hakem tayin ederler. Bunlar uyuşmazlığı gidermeye çalışır, bir ortaya çıkan geçimsizlik böylece çözülür. Eğer uyuşma sağlanamazsa ve geçimsizlik giderilemezse durum kadıya, Hakime, intikal eder ve iki şahidin huzurunda boşanmaya karar verilir. 2. İşte görüldüğü gibi Kur'an'ın getirdiği boşanma sebebi ve yöntemi bu kadar açık ve seçiktir. Fıkın, buna ters düşen bütün hükümleri geçersiz sayılır. Kur'an-ı Kerim'de aynı karı kocaya iki defa boşanıp üç defa evlenme hakkı tanınmıştır. Üçüncü boşanmadan sonra karı kocanın tekrar evlenmesi şarta bağlanmıştır. Bu üç defa boşanma ise Kur'an'a belirlediği türden bir geçimsizlikten doğan, ayrı ayrı zamanlarda vuku bulan boşanma olacaktır. Ayrı ayrı olması, boşanıp tekrar evlenmenin gereğidir. Yani üç defa nikah vuku bulacaktır. Birinci nikah ilk olandır. İkinci nikah, kadının yanında, iki şahit huzurunda ve birinci boşanmadan sonradır. Üçüncü nikah ise aynı şekilde ikinci boşanmadan sonradır. Artık üçüncü boşanmadan sonra tekrar nikahlanmak şartı bağlanmıştır. Bu, Kur'an'ın açık ifadesi olup dördüncü nikahlanmayı şarta bağlamasının felsefesi ve gayesi şudur. Aile müessesesi insan varlığı bakımından önemlidir. Çocukların doğması, büyümesi, yetişmesi bütün insanlığın tarih boyunca ola gelen bir sorunudur. Her millet bununla meşgul olmuştur ve meşgul olmaya devam etmektedir. İnsanlığın saadeti insanları iyi ve güzel yetiştirmekle mümkündür. Bu da sağlam, düzenli ve, 1-Nisa 4-35. 2-Talak 65-2. Huzurlu bir aile ortamında mevcut olabilir. Aile, kadın ve erkekten ibaret olan sosyal ve çekirdek bir yapıdır. 2- De Bir sarsıntı geçirmesi içindekileri huzursuz ve tedirgin eder, kararsız kılabilir. Bunun için, eğer huzursuzluk ve tedirginlik, temelde ve taraflardan birinde veya ikisinde olursa binada fazla hasar yapmadan o temelleri değiştirmeye imkan ve izin verilmiştir. Bu değişiklik de boşanma yoluyla olabilir. Kur'an, üç defa denemeyi yeterli buluyor. Evliliğin yazboz tahtasına dönüşmesini engellemek için mahkemede üç defa boşandıktan sonra tekrar evlenmeyi şartı bağlıyor. Bu şart şudur. Hiçbir şart ve art niyet olmadan, kadının başka biriyle temelli olarak evlenmesidir. Buradaki temelli sözü, eski kocasına dönme niyeti ve muvaza, danışıklı, şartı olmamasıdır. Bu şekilde danışıklı olan nikah caiz olmayıp zina sayıldığı için böyle bir nikah geçersizdir. Erkeğin başka bir kadınla evlenmesi şartı açık değildir. Erkeğin, birden fazla evlenme imkanı olduğu için, Başka kadınlara ait tecrübesi bulunabilir veya boşandıktan sonra eski karısını ikinci karılığa kabul edebilir. Bu durumun felsefi, psikolojik ve sosyolojik açıklaması şöyledir. Kadın başka erkekle evlenince, erkeklerin huyunu, suyunu öğrenmiş ve erkekler hakkında tecrübe elde etmiştir. İkinci kocası ile birincisi arasında mukayese yapacak tecrübeye sahip olmuştur. İkinci kocasının ölümü halinde veya meşru, uydurma olmayan bir sebepten dolayı boşanmış ise birinci kocası ile geçinebileceğine kanaat getirmiş ve kesin karar vermiş olmak şartıyla birinci kocası ile yeniden evlenebilir. 3 bu şartı yerine getirmeden yani başka biriyle evlenmeden 3 kere boşandığı kocasının nikahına tekrar giremez, meşru olarak evlenemez. Hz Peygamber zamanında boşanma sayı bakımından anlattığımız gibi ayrı ayrı zamanlarda üç defa idi. Hz. Peygamber'den sonra üç kere boşu ol sözüyle bir anda üç kere boşama adet haline geliyor. Hz. Ömer'de ceza olsun diye bunu uygulamaya koyuyor. 4 ehli sünnet mezhepleri de bir takım saçma deliller öne sürerek Hz. Ömer'in bu içtihadını Kur'an hükmü gibi kabul ettiler. Hz. Ömer'in bu adının ilk dönemlerde ne derece başarılı olduğunu bilmiyoruz, ama 4. Hicre asırdan sonra Müslümanların başına büyük felaketler getirdiği ve toplum facialarına sebep olduğunu El-Hidaye 5 gibi fıkıh kitaplarındaki tartışmalardan, çıkış yolları aramalarından ve bunlarda da başarı gösterememelerinden anlamak mümkündür. Kur'an'a aykırı olan bu içtihattan kurtulmanın yolu heze, Ömer'in içtihadını reddetmekten geçer. 6. Boşanma hakkında Kur'an'a dayanarak anlattıklarımızdan anlaşılacağı üzere fıkıhta tartışılıp kabul edilen ve asırlarca uygulanan şu hükümler geçerliliklerini yitirmiş olur. Bir anda birden çok sayı ile verilen boşamalar yani boşanırken 2, 3, 9, 99 gibi sayılar boşanmada geçersiz. Manasız ve Kur'an'a aykırıdır. 3. Bakara 2, 229-230. 4. Müslim Şerhi Nevevici S. 70. 5. Merginan'ı, Elida'ye, 3. 20. 6. i̇b temiye dediğimiz gibi yaptı ama kimse kabul etmedi. Boş ol, boş ol, boş ol, gibi ardarda tekrarlanarak yapılan boşamalarda Kur'an'ın boşanma için koyduğu şarta uygun olmadığından geçersizdir. Şakadan veya alay ederken yapılan boşamalar da saçma ve geçersizdir. Yanlış bir boşama olması, Kur'an'ın sözüne muhalif olmasındandır. Bazı ayetlerin bir toplumda uygulanma imkanı bir zaman için yoksa, o toplumun durumu Kur'an'ın bütünlüğü içinde değerlendirilir ve diğer ayetlerden hangisine uygan ise ona göre hüküm verilir. Bu anlayışın özelliği şuradadır. İnsanlar standart yani tek ayar ve kalıpta olmadıkları gibi, toplumlar da tek ayar ve kalıpta olamazlar. Standartlık yani tek düzelik insan tabiatına aykırıdır. Bir insan, kendi içinde bile tek düzle ve tek ayarda olamaz. Bütün bu değişiklikleri ve çeşitlilikleri kapsamak ve kuşatmak Kur'an'da birbirine zıt ve mihalif görünen ayetlerle sağlanmıştır. Her ayet bir toplum veya bir duruma göre hüküm vermiş olur. Bundan dolayı Kur'an bütün toplumlara ve zamanlara uygulanabilecek nitelik ve özelliktedir. Kur'an'ın her ayeti geçerlidir ve hükmü bakidir fikrine böylece ulaşılır. Bu konuda benim Kur'an felsefem budur. Kur'an, tek tip insan ve tek tip toplum yaratma peşinde olmayıp her toplumda yaşama niyetinde ve emelindedir. Esefle söylemeli ki, mezhepler tek düzelik üzerinde durmuşlar ve bu, İslam'ın aleyhine olmuştur. Fıkıhta, Boşama hakkının erkeğin tek elinde olduğunun itirazsız bir hüküm olarak iddia edilmesi temelden yanlıştır. Evlilik müesseses adi bir şirket gibi düşünülemez. Boşanma kadının da tek elinde değildir. Karı kocadan her biri boşanma isteyebilir. Kur'an kadına da boşanmayı isteme hakkını verdiği halde, fıkhın hul bahsinde bu çok zorlaştırılmış ve fıkıh okuyanların bile hatırına gelmeyecek yasak hale sokulmuştur. Fakihler boşanma, talak, ile ilgili ayetleri fıkıh almamış ve onlara hukuki form vermemiş, onları ahlaka bırakarak ihmal etmişlerdir. Halbuki, onlara hukuki form vermiş olsalardı, fıkhın talak, boşanma, bahsinde pek çok sayfanın yazılmasına ihtiyaç kalmayacaktı. Kur'an'da iki hakemin ve boşanmada iki şahidin şart koşulması, boşamanın erkeğin iki dudağı arasında olmadığını en açık delilidir. Boşanma iki şahidin bulunmasıyla hakimin yanında yapılacağına göre ve bir defada birden çok boşanma olmayacağına göre, artık hülle denen ahlaksızlığın işlenmesine, böylece büyük bir günahın ve herkesin bilgisi altında işlenen zinanın yapılmasına imkan ve ihtima kalmamaktadır. İslam dünyasında ve halen Türkiye'de işlendiği duyula gelen din altındaki bu hülle rezaleti yedi böylece tarihe karışmış olacaktır. Yedi ünle fıkrı tadalanetlenmiştir. Koca hangi şart altında olursa olsun bazen karısını boşama kastı olmadan, bazen de boşama kastı ile üçten dokuza şart eder veya karısını bir anda üç defa birden boşadığını ifade eder, sonra pişman olur, karısından boşamak istemez. 3 defa sözünü kullandığı için karısı başkasıyla evlenmedikçe tekrar karısı olamayacağı için uydurma bir nikah yapılır. Bir gece beraber olduktan sonra adam kadını boşar, kocasına döner. İşte hülle rezaleti budur. Hiçbir din adamı ve fıkıh kitaba bunu kabul etmediği halde toplumda ahlaksız ve cahiliye bazen uygulana gelmektedir. Müslümanın şerefiyle oynamak hiçbir kimsenin ve müçtehidin hakkı değildir. Anadolu'da vilayet müftüleriniz ziyaretlerimde 3'ten 9'a şart sözü, bu sözle koca karısını 3 defa boşamış sayılıyor ile ilgili sorular sorulduğunu müşahede ettim. Bundan böyle, değerli müftü ve vaizlerden, Kur'an'lamına ve gerçek İslam dini adına arayacağım. Asla böyle bir boşama usulünün Kur'an'da olmadığını, söylenen sözüm saçma, geçersiz, kıymetsiz ve manasız olduğunu anlatmalarıdır. Bu rezalet ortadan kalksın. Umarım, bu uç boş sözünün saçma ve kıymetsiz olduğunu öğrenen erkekler, bir daha bu sözü ağızlarına almayacaklardır. Kadının şahitliği, zamanımızda İslam düşmanları, Kur'an'ın, Kur'anlığını inkar etmek ve insanların zihinlerini bulandırmak için, şahide hususunda iki kadını bir erkeğe denk tuttuğunu ileri sürerek kadını erkekten aşağı bir varlık kabul ettiğini iddia ederler. Buna dayanak olarak, Heze, Peygamber'e isnat edilen bir hadiste Heze, Peygamber'in kadınlar için, akılları kısa ve dinleri yarımdır, dediğini ve kadınlara hakaret ettiğini iddia ederek peygamberliğini inkar etmek isterler. Kur'an ve hadislerdeki kadınlarla ilgili hükümlerde ileri sürülen tenkiderin hepsine cevap olmak üzere deriz ki, Kur'an-ı Kerim, çok veciz ve üstün belagata sahip edebi bir eserdir. Uyguladığı ilkelerden biri de tekabüliyet ilkesi yani karşılıklı iki cinsten veya varlıktan birine verilen hükmün ötekine de ait olduğu yasasıdır. Kur'an'da kadınlara ait hükümler, onların, kadınlıklarından dolayı değil insanlıklarından dolayı ise o hüküm erkeğe de aittir. Erkeğe verilen bir hüküm, erkekliğinden dolayı değil de insanlığından dolayı ise, o hüküm kadına da aittir. Buna biz tekabüliyet ilkesi diyoruz. Kur'an'da, kadınlığın erkeklikten daha az değerli ve şerefli olduğunu bildiren hiçbir ayet yoktur. Şahitlikte, iki kadının bir erkeğe eşit tutulması, yalnız tek bir yerde ve mali, ticari bir işlemdedir. Burada kadının kadınlığı söz konusu değildir, unutabileceği ihtimali zikredilmektedir. Demek ki, hüküm unutkanlık üzerinde kurulduğuna, Unutkanlıkta insan olarak yalnız kadının bir niteliği olmadığına, erkek de insan olarak unutma niteliğine sahip olduğuna göre, iki erkekte bir erkeğe denk olarak ancak şahit olabilir. Kur'an'da erkek sigası ile gelen namaz, oruç, haç ve diğer dini emir ve yasaklar, bu ilkeye göre kadınlara da aittir. Kadınların, erkeklerle konuşurken normal ve tabi sesleriyle konuşmaları ve ses tonlarını erkeklerin gönüllerini çekecek ve çilecek şekilde değiştirmemeleriyle ilgili hüküm. Erkekleri de kapsamakta ve onların da ses tonları ile kadınların gönüllerini çelmemeleri, normal, tabi sesle konuşmaları emrolunmaktadır. Burada şu kural geçerlidir, özel durumda bir hükmün daha çok hangi cinste bulunma ihtimali varsa o zikredilir ve öteki cinse de şamil olur. Hz. Peygamber'e isnat edilen sözler, eğer Kur'an'ın gayesine, felsefesine ve hikmetine aykırı ise, o sözün peygambere ait olmasından şüphe etmek her Müslümanın hakkıdır. Hadisçiler her ne kadar hadisin rivayet senedini sahih çıkarsalar da mana bakımından Kur'an'ın ilke ve esaslarına aykırı olması onun hem lafız hem de mana bakımından sahih olmadığının delili sayılmıştır. Aslında itiraz edilmeyen rivayet senedi pek azdır. Aynı ravinin bir hadisi değişik kelime ve sözcüklerle nakletmesi de rivayetin şüpheyle karşılanmasına sebep olmaktadır. Bu demektir ki bu sözler heze Peygamberin sözleri değil kendi sözleridir. Bunun için eze, peygamberin sözlerini yalnız senederine göre değil, içeriğine ve manasına göre de inceleyip Kur'an'ın genel ilke ve hükümlerine, bütünlüğüne zıt düşüp düşmediğine dikkat etmek gerekir. Bu, dinin esas ilkeleri ve nasırını anlama metotiyar arasındadır. Hayızlı Kadının Orucu Amerika'da bulunduğu mesnada, 1966, Mısırlı bir kadın, Kadınların hayızlıyken oruç tutması hakkında fikrimin ne olduğunu sormuştu. Hemen Kur'an'ı zihnimde taradım. Aklıma Kur'an-ı Kerim'in hasta olanınız hastalığı sayısınca başka günlerde orucunu tutar bir anlamındaki ayet-i kerimesi geldi ve hayızlı kadın oruç tutabilir, cevabını verdim. Kadın da kabul etti. Çünkü Kur'an'da hasta olan tabiri kullanılıyor. Bu erkeğe de kadına da şamildir. Eğer hayızlı kadın... Oruç tutamayacak kadar rahatsız ve hasta oluyorsa tutmaz, bu kendi takdirine ve sıhhatine aittir, burada mutlaka tutamaz, tutarsa günaha girer, anlamına gelmeyeceği gibi, tutması farzdır. anlamına da gelmez, tutabilecekse tutar veya tutamayacaksa tutmadığı günleri başka bir gün tutar, bunlar kaza, bir bakara 2, 185, sayılmaz, zira, tutamayacak durumda ise fiilen şartta hakkuk etmediği için farz olmamış başka zamanda tutmak üzere sardu farz olmuş sayılır. Diğer günlerde oruç tutmak farz olmadığı için gücü yettiğinde gününe gün tutabilir. Şunu müşahede ettim ki Ramazandan sonra kadınlar hayızlı günlerinde tutamadıkları oruçları tutmakta zahmet çekiyorlar. Bazen ertesi seneye kalıyor ve birikiyor. Ayrıca Ramazan orucu toplumsal bir ibadettir. Bütün ev halkı, mahalle halkı tutuyor. Onların içinde yiyip içmek bazen zor oluyor. Günü hiçbir şey yemeden geçiren olabiliyor. Toplumsal ibadelerin topluca yapılmasında daha çok kolaylık gösteriliyor. Hz. Peygamber'den zamanımıza kadar medeniyet ilerledi. Yemekte, giyimde kolaylıklar ortaya çıktı. O dönemlerde kadınların hayız halinde nasıl korunduklarını bilemiyoruz, herhalde çok sıkıntı çekiyorlardı. Şimdi ise, korunmaları için her türlü kolaylık ve imkan ortaya çıkmıştır. Hayız hususunda dini hükümlerde kadınlara o zaman gösterilen kolaylıkları kaldırmak istemiyoruz. İsteyen aynı kolaylıkları sürdürebilir ancak isteyen kadın da bugünkü kolaylıklardan istifade ederek dini hükümleri yerine getirebilir. Bir dini hükmü zamanında yerine getirmek, onu başka bir zamanda yapmaktan çok daha kolaydır. Ayrıca borç altında kalmak insanı rencide eder ve üzer. Halbuki insanın her zaman hür olması için borç altında bulunmaması gerekir. Bu hem maddi hem de manevi borçta böyledir. Hayızlı kadınlara ait fıkıh hükümleri yeniden gözden geçirilip Kur'an'a göre değerlendirilmelidir. Kur'an'da erkeklerin hayızlı kadınlarla cinsel münasebette bulunamayacaklarına dair bir emir olmasına rağmen, HZ, Peygamber'e isnat edilen bir hadiste, hayızlı eşiyle cinsel münasebette bulunan kocanın, bir fakire ilk gününde bir dinar, Sonraki günlerde ise yarım dinar altın para vermesi emredilmiştir ki, bu büyük kolaylık sağlayan bir yorum sayılır, 2-2 Ebu Davud ve Şerh-ı Bezul Mecud, 2-278, Kurtubi, El Camili Ahkam ile Kur'an, 387. Ebu Hanife Manik, Şafii, Rabia, Said Beyahya, Allah'tan mağfiret diler ve başka bir şey gerekmez, demiştir. Kurtu bir aynı yer, abdest yalnız namaz içindir. Abdest almanın ve yıkanmanın, gusül etmenin, yalnız namaz için şart olduğu Kur'an'la sabittir. Başka hiçbir ibadet için bu şart bulunmamaktadır. Haç ve oruçta zaman ve şekilleri bildirilmiş ibadetler oldukları halde, onlarda da abdest ve gusül şart kılınmamıştır. Hz. Peygamber bir hadisinde yalnız namaz kılmak için abdest almakla emrolundum demiştir. 1. Kadın ve erkek, cünüp iken oruca başlayabilirler, ama oruçlu iken iradeleriyle cünüp olamaz ve cinsi münasebette bulunamazlar. Kadınların ayızlı olması iradelerinin dışında olduğu için oruca mani olmadığı gibi erkeklerin de iradeleri dışında cünüp olmaları oruçlarına mani değildir. 1. bu Davut, Şerhusa Sünen, Bezul Mecud, 1689, Kitabul Etimi, Tirmizi, 8.37, Kitab-ül bu hadis, sahih güzeldir. Maide 5-6 ayetine işarettir ki, abdestin yalnız namaz için olduğunu bildiriyor. Aynı yerler, hacda namaz kılmak dışında hiçbir tavaf ve saya, koşma, için abdest almak ve gusül etmek şart kılınmamıştır. Ancak ihramlı iken kastem cünüp olmak yasaklanmıştır. İrade dışı cünüp olmak, Hayızlı olmakta ihramlı olmaya mani değildir. Cünüplükten çıkmak kadın ve erkek için çok kolaydır. Ama hayızlı olmak ve hayızdan kurtulmak kadının elinde değildir. Bu tabii istek dışı bir durum olduğu için o haldeyken kadın yalnızca abdest alır ve abdest alması en doğrusudur. Hayızlı kadının namaz kılmaması ve hacda tavaf etmemesi, o zamanda hayız kanından temiz kalamaması ve etrafa bulaştırmaması zorunluluğundan olabilir. Hayızlı kadının namaz kılmamasının öngörülmesi, onu sıkıntıya sokmamak içindir. Hayızlı zamanında kılamadığı namazları başka zamanda kılmaktan muaf tutulması da bu kolaylıktan dolayıdır. Bu, onun dininde bir eksiklik ve ibadetinde bir noksanlığı ifade etmez. Bu hüküm, namazın kazası olmamasının delili sayılabilir. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmak için abdest ve yıkanmanın şartı olduğu açıkça ifade edilmektedir. Bu şart, namazın dışında herhangi bir ibadet ve dini bir hükmü yerine getirmek için mevcut değildir. Ey inananlar! Namaza kalkacağınız zaman, yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi, başlarınıza dokunup, topuklarınıza kadar ayaklarınızı yıkayın, eğer cünüpseniz yıkanın, şayet hasta veya yolculuk değilseniz, ya da ayak yolundan gelmişseniz, yahut da kadınlarla dokunuşmuşsanız ve suda bulamamışsanız temiz bir toprağa yönelin, onunla yüzlerinizi ve ön kollarınızı sıvazlayın, Allah sizi zora koşmak istemez, ancak, şükredersiniz diye sizi arıtmak ve size iyiliğini bütünlemek ister, 2. Teyemmüm, temiz toprağı iki defa el sürüp birincisinde yüzü sıvazlamak, ikincisinde de sol el ile sağ kolu ve sağ el ile sol kolu sıvazlamaktır. Görüldüğü gibi, bu ayette hayız zikredilmemiştir. Çünkü tuvalete gitmek nasıl tabi ve insanın iradesi dışında bir durum ise hayız olma durumu da kadınların doğasında olan bir durumdur. Bu bakımdan tuvalete gitme gibi değerlendirilir. Bunun için bu durumda sadece abdest almak yeterlidir. Su olmadığı zaman teyemmüm edilir. Ancak suyun bulunmayışı iki şekilde olur. Birincisi, gerçekten suyun olmamasıdır. Diğeri suyun hükmen bulunmayışıdır. Su aslında vardır. Ancak su veya hava çok soğuk olduğu için kullanılması hastalığa ve hastalığın artmasına sebep olacaktır. Bu da genellikle gusletmek ve yıkanmak için söz konusudur. Böyle bir durumda cünüp olan yıkanmaz, ama normal abdest alıp namazını kılar. Hayızlı kadın da normal abdest alarak namazını kılabilir. Cünüp olan kadın ve erkek, sıcak su ve mekan bulana kadar normal abdest alarak namazlarını kılarlar. Hayızlılığın, cünüp hali sayılmadığı ve aynı hükmü alamayacağı, ona benzemediği açıktır. 2 Maide 5-6. Oruçta kefaret yoktur. Küçük oğlumu oruca başlatmak üzere Ramazan'ın başında sahura kalkmasını söylediğim zaman bana şu cevabı vermişti. Ramazan'ın birinci günü oruç tutar da sonraki günlerde tutamazsam 60 gün oruç tutmak, kefaret, gerekir. Onun için ikinci gün oruca başlayayım, çocuğu ikna edemedim. Okulda, arkadaşlarından veya hocasından öğrenmişti. Ama okul kitaplarında böyle yanlış bir hüküm yoktu. Kitap dışı bilgilerden kaynaklanmış olabilir. Bazı cahil ve gafiller bunun gibi kitap dışı yanlış bilgileri hem kitaplarına geçiriyor hem de vaazlarında anlatıyorlar. Böylece bir yanlış kitaplara yazılınca kitap bilgisi oluyor ve düzeltilmesi de zor oluyor. Kuraride ve sağlam hadiste oruç tutamamanın kefareti olmadığı gibi oruç bozmanın da kefareti yoktur. Kur'an'da yeminini bozana kefaret geçtiği halde oruç daha önemli sayılırken orucu bozana Kur'an'da kefaret olmaması karşılıksız bırakılmış olduğu anlamına gelmez. Bozduğu orucun başka bir günde ve günlerde tutulması en uygun ve makul karşılıktır. Çünkü bir güne karşılık 60 gün tutmak Allah'ın ceza kanununa terstir. Ceza kendi cinsiyle misli eşiti ile ödenir. Yeminde misil yoktur Kur'an'da. Ceza suçun cinsinden olursa misinden fazla olamaz, kuralı vardır, bir yanlış bir kıyas, benzetme, ile zihar hükmünü burada da uygulamışlardır. Alimlerin ve fakihlerin orucu kasten bozmaya kefaret cezası vermeleri yanlıştır. İnadına, oruca aldırış etmeden, hakaret edercesine, onu küçük görücesine orucunu bozmak kefaretle giderilmez, ancak tövbe ile affedilir. Tövbe kefaretten daha büyüktür, insanın, sebebi ne olursa olsun, küçük veya büyük bir mazeretten dolayı orucunu bozması kefareti asla gerektirmez, yalnız gününe gün tutar. 1-660, Mümin 40-40, 2 40. erkeğin karısının sırtını, annesinin sırtına benzeterek karısını boşama adetine zıhar denir, Kur'an Arapların bu adetini iptal etmiştir. BKZ Mücadele 58 3. Kur'an okumak için hiçbir şart yoktur. Fakihler ve alimler kendi anlayışlarına göre Kur'an'a daha büyük ve yüksek bir kutsallık vermek için onu okumak ve ona elle dokunmak için en ağır şartları ileri sürdüler. Böylece Kur'an'ı rafa kaldırdılar. Millet de Kur'an'a dokunmamak için güzel süslü kılıflar, keseler yaptı. Bir muska gibi onu duvarlara astı, erişmez dolaplarda sakladı. Bu suretle Kur'an okunamaz, tutulamaz, dokunulamaz hale getirildi. Kur'an'ı okumak için abdest almayı şart koştular. Kıbleye dönüp diz çökerek rahlede okunmasını en büyük saygı ve ibadet saydılar. En büyük ibadetin Kur'an'ın manasını anlamak olduğunu söylemek yerine, onun anlaşılmayacağını ilan ettiler. Bu suretle Kur'an, Müslümanların kafasına muammalı, anlaşılmaz, Erişilmez kutsal bir kitap olarak nakşedildi, onu anlamadan sözlerini söylemek, papağan gibi, tekrarlamak, teyp gibi okumak en iyi Müslümanlık sayıldı, bunun sonucunda, onu sadece ölülere okumak üzere mezar kitabı yaptılar, sipariş hatimlerden başlayıp hazır hatimlere kadar işi azıttılar, elbisesi olmayan birinin konfeksiyoncuya giderek dikilmiş, Hazır bir elbise aldığı gibi ölüsü olan veya geçmiş ölülerine sevap göndermek isteyen bir kimse de, imama, müezzine veya hafıza giderek ondan daha önce okumuş olduğu hatmi satın aldı ve ölüsüne göndermeye başladı. İşte Kur'an'a böyle muamele ettiler. Kur'an da onları dünya milletlerine rezil etti. Bunu cahil ve alim din adamları beraber yaptılar. Cahiller, halk ve din adamı olarak. Bunları yaparken sayıları çok az olan iyi yetişmiş din alimleri sustular ve böylece cehalete taviz vererek bu yanlış uygulamaların yayılmasına göz gümdüler ve cahillerin bu davranışını dine bağlılık sayma gafletini gösterdiler. Bu yanlışı dine bağlı olan da kayıtsız olan da yapıyor. Kur'an okumanın üzerinde güya çok durdular. Ancak birçok manasız, gereksiz, saçma fikirler ileri sürdüler. Hayalcilik yaptılar ve okumayı birçok şarta bağladılar. Bunlara dair üç makale yazdım. İkisi neşredildi. Hadisçilere göre Kur'an'ı tutma adlı makalem daha neşredilmedi. Şimdi burada her üçünün özetini vermek istiyorum. Vakıa suresinin 79. ayetindeki doğrusu, o saklı bir yazımda bulunan şerefli bir Kur'andır. Ona ancak arındırılmış olanlar dokunabilir ifadesinde geçen arındırılmış, mutahharun, kelimesinden yola çıkarak Kur'an okumak için abdest almanın şartı olduğunu ileri sürenler pek azınlıkta ve ilimde derinleşmemiş su düşünceli kimselerdir. Bu ayetin nüzul sebebi bir önceki ayetin içeriğindedir. Putperest Araplar Kur'an'ı heze, Muhammed'e cin ve şeytanın getirdiğini iddia etmişlerdi. Ayet bu iddiayı reddetmek için nazil olmuştur. Bu Kur'an şereflidir ve saklı bir kitaptadır. Ona ancak paklanmış melekler dokunabilir, alemlerin Rabbinden gelmedir cümlelerinin gayesini ve manasını anlamayıp, sadece arındırılmış kelimesini öne çıkararak ona abdest alma, vudu, manası verenlerse görüşlü kimselerdir. Saklı bir kitapta olan Kur'an ifadesinin elimizde mevcut olan, hiç kimseden saklı ve gizli olmayan Kur'an olarak anlaşılması, tamamen vakada görülen inkar. Saçma bir anlayıştır ve ayetin sözlük, lafzı anlamına bile zıktır. Bu ayette zikredilen Kur'an, levh mahfuz mahfuzu olan Kur'andır. Elimizde olan, ellerimizde yazdığımız Kur'an değildir. Yazılı Kur'anı kafir ve de tutmaktadır. İnanmayan birisinin Müslüman olması için, tutmak, okumak, anlamak imkanı Kur'an tarafından kendisine verilmiş iken, hem Müslüman olmayanın hem de Müslümanın Kur'an'ı abdestsiz tutmasının haram yapılması akıl almaz yanlışlardandır. Düzeltilmesi farzdır. Bazıları hayızlı kadınların ve abdestsiz kimselerin Kur'an okumasını ve onu eliyle tutmasını yasakladıktan sonra bazı istisnalar yapmak zorunda kalmıştır. Örneğin, çocuklar mecbur ve sorumlu olmadıkları için abdestsiz tutabilirler. Hayızlı kadınlar Ayet ayet tutup dua olarak okuyabilirler, ancak, Kur'an kastıyla, okuyamazlar gibi, bu saçmalık değil mi, bu durumda insan, ben dua ve zikir kastıyla okuyorum, o halde abdestsiz olarak tutup okuyabilirim, diyebilir, hangisinde anlamak şart, Arapça bilmeyen için bu sorular sorulabilir, ama bir Arap Kur'an'ı hangi şekilde okursa okusun mutlak anlar. O halde sonradan ortaya konan söz önceki yasaklamayı hükümsüz bırakmaktan başka bir şey değildir. Yanlışı anladıkları halde Kur'an okumayı yasaklamanın yanlış olduğunu söylememiş, saçma bir yorum getirmişler ve yanlışı bilerek doğruyuya çıkarmışlardır. Böyle saçma bir şey ortaya atıp Müslümanların kafasını karıştırarak zihinlerini bulandırmaktan sahize, peygamberin zamanında olduğu gibi, Kuran abdestsizde tutulur ve okunur demek en doğrusu iken bunu yapamadılar. Bu sözü söylemeyi bize bıraktılar. Böylece biz geçmişe yanlışlarını onların tenakuz ve tezatlarını karşılaştırarak düzeltiyoruz. Hz. Peygamber cünüp olan bir mümin için mümin pis, necis olmaz demiştir. Fakih hadisçilerden meşhur İmam Nevevi bu hadisin açıklamasında cünüp olan kimse temizdir. Bundan dolayı kocasının terinin karısına veya karısının terinin kocasına bulaşması pis sayılmayacağı için yıkama gerektirmez demiştir. Fakat bunu söyleyen İmam Nevevi cünüp olan bir kimsenin üzerinde Kur'an bulunan rahleyi, Kur'an konan sehpa, küçük masa kaldırması veya bir yere nakletmesi caiz değildir demiştir. Ter pis, necis, olmayan cünüp bir müminin üzerindeki hangi necaset, pislik Önce tahtaya, tahtadan da Kur'an'ın kağıdına geçecek ve kağıttaki mürekkeple çizilen harfleri, pis diyerek, bu pisliğin Kur'an'a geçmemesi ve dokunmaması için üzerinde Kur'an bulunan rahleyi kaldırması caiz görülmüyor. Bu, koskoca bir saçmalık ve mantıksızlık değil midir? Bu gibi alimler gafle dolayı insanları Kur'an'ın kağıdına taptırdılar, manasını nasıl anlatacaklarına önem vermediler. Bunun sonucunda da şahısların değerlendirmelerine bakılarak zamanla yanlış hükümler din oldu. Kuranda onlar, ayakta iken, otururken ve yan yatarken, Allah'ı anarlar bir denirken, fakihlerin bir kısmı Kur'an okumak için abdest alarak kıbleye dönüp diz çökmeyi şart koşarlar. Kuranda geçen Firavun, kafir, putperest, menat, uzzat ve latpudarının ebu adını abdestsiz yatarken, Ayakta, otururken ağızı almak günah olacak, ama Allah'ın adını anmak, Allah demek abdestsiz ve yatarken caiz olacak, günah olmayacak. Buna göre, pudarın ve putperestlerin adları Allah'ın adından daha kutsal sayılmış olmuyor mu? Bu kafada olan yaptığından sorumlu değildir, demekten daha isabetli ne olabilir? Akılsız olan sorumlu değildir. Kur'an akıllılara seslenir. Kur'an, abdesti abdestsiz, cünüp, hayızlı, herhal ve durumda okunabilir. Dinin ve Kur'an'ın emri, Kur'an'ı her fırsatta okumak, anlamak ve uygulamaktır. Kur'an okumak için ileri sürülen bütün şartlar boşunadır, saçmadır, yanlıştır, Kur'an ve hadisten bir tutanağı yoktur. Kur'an'ın gayesine, felsefesine aykırıdır. Kur'an'ı okumanın fiziki bir şartı yoktur. Kur'an'ı okumanın önemli ve tek bir şartı peşin fikirli, ön, İmran 3, 191, Yargıla olmadan, herhangi bir mezhebin ve görüşün etkisinde kalmadan anlamaya çalışmaktır. Kur'an'ı okurken herhangi bir alimin, fakihin veya şeyhin kitabını, fikrini, anlayışına ölçü almamak, başka birinin fikrine yönlendirmemektir. İşte bunlardan uzak durarak Kur'an'ı anlamaya çalışmak şarttır ve en saf, temiz, Doğru anlama bu yolla sağlanır. Değerli okuyucum, ben size ulaşabildiğim gerçekleri anlatıyorum. Eskiden olduğu gibi bugün de yalan söyleyerek ve başkasına iftira ederek Müslümanlara yanlış bilgi ve dini hükümler veriliyor. Bunlara dikkat edin. Bir kimsenin doğru söyleyip söylemediğini bilmek için onu Kur'an'a ve akla vurmasını öneriyorum. Ben ise büyük gerçek alimler gibi. Ya kendi adıma konuşuyorum ve kendi fikrimi söylüyorum ya da birinden naklediyorum. Ancak nakilde kimseye iftira etmiyorum. Bakınız, Muhammed El Sabuni isminde eserler veren bir zat, tefsir hayat ile ahkam adındaki tefsirinde ki aynen şöyle diyor, Alimler, hayızlı kadının namaz kılmasının, oruç tutmasının, tavaf etmesinin mescide girmesinin, musafı tutmasının, Kuran okumasının haram olduğunda ittifak etmişlerdir. Bu zat bu meselelerin hepsinde alimlerin ittifak ettiklerini söyleyerek alimlere iftira ediyor, yani yalan söylüyor. Burada saydığı meselelerin hiçbirinde alimlerin ittifak etmediklerini Kurana göre araştırmalar kitaplarımızda görebilirsiniz. Yalnız üç alimi tekrar burada zikredeceğim: Kurtubi Tefsir Ahkamıla Kuran adlı tefsirinde, iki Sabuni, Muhammed. Tefsir Hayat ile Ahkam, C1-330, diyor ki, Alimler, abdestsiz Kur'an'a dokunulması hususunda ihtilaf ettiler, 3, İBN -e Kayyım Cevziye Âl-ı Mula Muhakkın adlı eserinde şöyle diyor, HZ, -e, Peygamber ayızlı'nın Kur'an okumasını men etmedi, Hayızlı ve Cünüp Kur'an'dan bir şey okuyamaz hadisi sahih değildir, Ehli ilmin ittifakı ile bu hadis malul, sakat, dür, 4. Suneni Ebedavud'un Sarihi Bezillâ Mecud Fihâ ile Ebedavud adlı eserinde şöyle diyor, Heze, Peygamberin, ancak namaz kılacağım zaman abdest almakla emrolundum sözüyle ile Maide'nin 6. ayetine işaret ediyor, Taharet, abdest, namazdan başka hiçbir şey için emredilmiş değildir, 5. İki şekilde başkasından alıntı yapılır. Ya onun yanlışını belirtmek ya da onun fikrini desteklemek ve ondan destek almak için, her ilma araştırıcı da öyledir. Kim olursa olsun yukarıda verdiğim akıl ve Kur'an ölçütünü hiç ihmal etmemek gerekir. Bu iki ölçütü de daima insanın kolayına ve tabiatına gelecek şekilde anlamaya, kullanmaya özen göstermelidir. 3. Ebu Abdullah Muhammed En-Sari Kurtubi, 671-1272 M. El-Camili Ahkamu'l-Kur'an Cilt 17 226 Mısır 1952. 4 İBN Kayyim Cevziye 751 H 1359 M İlmü'l-Amu'a 328 ve de 5 Sünen Ebu Davud Sarîh Allâme Hadis Halil Ahmet Sehar Nufuri, 1346 H 1927 M Bezul Mecbud Fihâ ilebî Davud 1689. Ayrıca bak Mahmud Muhammed Hattab Subki, 1352-1933, M. El-Menhella Z.B. El-Mavrut Şerh Sünan-i İmam -e Davud, 2, 306-307, Dinde zorlama ve zorlanma yoktur. Dinde zorlama yani başkasına dini zorla kabul ettirme ve dini hükümleri zorla yaptırma yoktur. Müslüman olmayanlara İslam dinini zorla kabul ettirmenin Kur'an'da ve hadislerde bulunmadığını herkes bilir ve kabul eder, ancak Müslüman olduktan sonra ve olanlara Müslümanlığın hükümlerini zorla uygulatmanın gerektiğine inanan, hükmeden ve buna göre davrananlar bulunmaktadır. Bunlarsı düşünceli ve derinliğine bilge sahibi değildirler, ancak halkın çoğunluğu bunlara uyar. Bunları avamüle ulema yani alimlerin halk tipi cahilleri ya da alışılmış bir deyimle bir avam yani halk hocaları deyimiyle işaret edilir. Bunlar gayrimüslimlere İslam'ı zorla kabul ettirmenin dini açıdan doğru olmadığını söylemekte büyük alimlerle birleşirler ancak Müslüman olduktan sonra dinin hükümlerini zorla yaptırmaya taraftar olmakla alimlerden ayrılırlar. Alimler, eşlerden birinin namaz kılmamasının boşanma sebebi olamayacağını söyledikleri halde, bunlar tersini söyler. Burada açıklanmaya muhtaç önemli bir mesele var. İslam dininin, diğer dinlerde az ve çok öyledir, hem ferdi hem de sosyal yönü bulunmaktadır. Bir hüküm hem ferdi hem de topluma aittir. Yani bir hükmün hem ferdi ilgilendiren hem de toplumu ilgilendiren yönü bulunduğu gerçeğini ortaya koymak gerekir ki, hükümlerin infazında hata edilmesin. Bunlara ferdin ve kamunun, hakkullah, hakkı denir. Bazı kimseler, insanın kendine, Allah'a ve topluma, devlete, karşı görevleri şeklinde üçlü taksim ve tasnife gider. Biz ikili tasnife gidiyoruz, ferdi ve toplumsal, içtimai. Çünkü, Allah'a karşı görevleri dendiğinde şahsi ve toplumsal görevlerin içinde Allah'a karşı bir sorumluluk yokmuş, Allah'ın o görevlerle ilgisi yokmuş kanaatini veriyor. Herhalde bu kanaat hakim olmuş ki, Müslümanlar toplumsal İslami hükümleri kanıksamış ve onlara önem vermez olmuşlardır. Bunun için hükümler, ya doğrudan şahısları ve dolayısıyla toplumu veya doğrudan toplumu ve dolayısıyla şahısları ilgilendirir. Her iki durumda da Allah insanı sorumlu tutar. Her iki tür hükümde de kişi Allah'a karşı mesuldür, karşısında Allah vardır. Kendini karşı sorumluluk Allah'a karşı sorumluluğun içindedir. Topluma, kendinden başka herkese, ailesi, çocuğu, akrabası, başka insanlar, devlet, karşı sorumluluğu da Allah'a karşı sorumluluğun içine girer. Mesela, namaz, oruç haç şahsi ve ferdi ibadetlerdir. İnsanın bunları yapması için toplum baskı yapamaz. Burada toplumdan kastedilen, başka bir insan, ana baba, karı koca vesaire, idari ve siyasi otorite olabilir. Bunların hiçbiri, bu gibi şahsi ibadetlerin yapılmasında fiziki veya polis gücü kullanma hakkına sahip olmadığı gibi dolaylı yoldan da sosyal baskı yapamaz. Ancak anlatma, Öğretme ve bilinçlendirme görevi olup bu Emre Bilmaruf'un yapılması sayılır. Emre Bilmaruf, bunları zorla yaptırmayı içermez. Ancak, sözde münasip bir şekilde uyarıda bulunması ve ilgili makama haber vermesi Emre Bilmaruf görevinin gereğidir. Gücü ve aklı nispetinde bu görevi yerine getirmediği zaman sorumlu ve günahkar olur. Bu hadiste geçen sözde uyarma ve engel olma görevi yerine geçer. Fiziki güç kullanmak idari otoriteye aittir. O da hadiste geçen el ve güçle engel olmayı karşılar. Şüphesiz idari otorite her zaman fiziki güç kullanmak mecburiyetinde değildir. Gerektiği zaman kullanılmasına izin verilmiştir. Ancak önce uyarı, eğitim ve öğretim metodunu kullanmalıdır. Hırsızlık yapma, zina etme, adam öldürme, içki içme, kumar oynama, fitne çıkarma, zulmetme gibi toplumu ilgilendiren yasaklar iki yönlüdür. Bunların önlenmesinde hem fiziki ceza hem eğitim hem de uyarıda bulunma sorumluluğu ve görevi devlete yani idare ve siyasi otoriteye verilmiştir. Bu görev, hadiste geçen elle ve dille bunları önleyip toplumun nizamını korumaktır. Halka düşen sorumluluk, sözde münasip bir biçimde uyarıda bulunmak ve gönlünden, lanetlemek. Bunların yapılmasına vicdanen razı olmamak, razı olmadığını belli etmek ve ona göre davranmaktır. Kur'an'da suçlara, günahlara, verilen cezalar, ferdin hakkı saklı kalmak şartıyla, dini değil idari ve siyasidir. İdari ve siyasi kavramlarını aynı anlamda alıyoruz. Bundan da kastımız, toplumun nizam ve düzenini koruyan otoriteyi söz konusu etmektir. İçki içen kimseye içki içtiğinden dolayı ceza verilmez. Ancak sarhoş olursa, başkasını rahatsız ederse, sarhoş olarak vasıta kullanırsa, cana ve mala zarar vereceği için ceza verilebilir. Sarhoş değilse, namazını kılabileceği gibi içki içtiği için idare otoritede ceza veremez. Bu demek değildir ki, cezası yoktur. İçme cezası şahsidir, Allah'a isyandır cezasını Allah verir. Burada şahsi suç ile topluma karşı olan suç arasında fark vardır. Ayrıca burada ince bir mesele daha vardır. Eğer şahsi suç zamanla toplumu etkileyecek, zarara sebep olacaksa, toplumun nizamını bozacak, huzurunu kaçıracaksa idareci gerekli tedbiri almak zorundadır ve tedbiri ihmal etmemelidir. Bu sosyal işlerin çeşitlerine göre değişik ve çeşitli uygulamalara başvurmak idareciye aittir. İdareci bilgin, adil, dürüst, zeki ve akıllı olmak zorundadır. Onu seçmek ve bu niteliklere göre onu terfi ettirmek onun amirinin sorumluluğuna bırakılmıştır. Halkın kendisinin seçtiği bir idareci zalim olabilmekte ve kendisini seçen halk zulme debilmektedir. Demokrasilerde sorumluluk seçmene aittir. Emre Bilmaruf'un en iyi şekilde, yerine getirilmesinin ilk şartı insanın kendisini yönetecek kimseleri iyi seçmesinde ortaya çıkar. Herkes, seçiminden Allah katında sorumludur. İnsanlar inansın veya inanmasın toplum nizamına tabidirler. İçki içmeleri mubahtır diye sarhoş olup başkalarını rahatsız edemezler. Hz. Peygamber'e isnat edilen bir hadise göre irtidat eden, İslam'dan çıkan, Öldürülür. Kişi Müslüman olmaya zorlanmama, kendi isteğiyle Müslüman olma hürriyetine sahip iken, Müslüman olduktan sonra eski dinine dönme ve İslam'dan çıkma hürriyetine sahip sayılmıyor. Bunun sebebi dini değil, siyasidir. İrtidat eden dini açıdan ve dini bir hüküm gereği öldürülmez siyasi açıdan öldürülür. Bunun anlamı ve farkı şudur. Dini hükme göre öldürülmesi gerekip de öldürülmezse dini hükme riayet edilmediğinden günah işlenmiş olur. Ancak siyasidir demek siyasi otorite toplumun düzenini düşünerek öldürülmesi gerekip gerekmediğine hesaba katar, öldürür veya öldürmez. Öldürmediği zaman dini bir hükmü yerine getirmemiş olmadığından günaha girmiş sayılmaz. İslam'da bazı cezaların hem ferdin hakkına ait yönleri hem de siyasi İdari yönleri bulunur. Siyasi yönler toplum düzenini korumak içindir. Bu cezaların tatbik edilmemesiyle toplum düzeni sağlanıyorsa, bunları tatbike gerek kalmaz. Toplum düzeni, ancak bunların tatbikiyle sağlanabilecekse o zaman bunların uygulanmasına dinen izin verilmiş olur. İslam siyasi ve idari otoriteye bu hakkı vermiştir cezalandırılmayan kimsenin Allah katında günahkar olmaktan kurtulması için, tövbe etmesi gerekir, topluma karşı işlenen işin hem dini yönü vardır buna günah denir hem de toplumsal yönü vardır buna suç denir, suçun cezasını idari otorite verir, günahın cezasını Allah verir, İdari otorite ceza vermezse kişi suçundan kurtulur, ama günahtan yine kurtulamaz günahtan kurtulması için tövbe etmesi gerekir, ferdi ibad de Allah'a karşı isyan etmişse sadece günah işlemiş olur, bu durumda tövbe etmesi yeterlidir, dinin bu felsefesini ve hikmetini bilmeyen bir takım bilgiçler, kendilerini dinin koruyucusu sanarak bu cezaların uygulanmasını dini hükümseyar ve yapılmadığı zaman günah işlendiğine inanırlar, böylece fitne çıkarırlar. Burada en önemli husus idarecinin adaleti ve nizamı korumaya özen göstermesi, halkın da ona görevini yapmada uyarıda ve yardımda bulunmasıdır. İslam'da fert ferde ceza veremez, verirse fitne ve karışıklığa sebep olur. Fitne çıkarmak İslam'da yasaklanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in getirdiği hürriyetten daha geniş bir din hürriyeti en medeni milletlerin dinlerinde ve yasalarında bulunmamaktadır. Kim olursa olsun Herhangi bir kimse istediği dine girebilir veya çıkabilir, mensup olduğu dinin hükümlerine göre hareket edebilir veya ekmeyebilir. Herkese kendi dinini uygulamasında sadece yardımcı olunur ve ona göre o kişiye muamele edilir. 14 asırlık tarih boyunca Müslümanlar bunu gayrimüslimlere uygulamışlar, ancak Müslümanlara uygulamamakta hata etmişlerdir. Bundan 500 sene önce, 15. asrın. Sonunda İspanya'dan dinlerinden ve ırklarından dolayı yurtlarından kovulan Yahudileri dinleri, dilleri, ırkları ayrı olduğu halde vatandaş olarak bağrına basan Osmanlı idaresinin medeni seviyesine batı medeniyeti henüz gelememiştir. 10 hasırdan beri, Anadolu'nun herhangi bir rücre köyünde gayrimüslim, Yahudi veya Hristiyan bir aile, hayatını sürdürmüş ve Müslümanlar onlara insanca muamele etmişlerdir. Balkanlarda, Ege Adalarında, Kırım'da, İsrail'de, Rusya'da, Yunan'da, Bulgar'da, Sicilya'da çoğunlukta oldukları bölgelerde Müslümanlar 50 senelik bir süre bile hayatlarını sürdürememişlerdir. Bugün de aynı ırk ve dilden oldukları halde yerlerinden, yurtlarından, dinlerinde mahrum bırakılmaktadırlar. Dünyaya zulüm ile nizam vermeye çalışan Batı medeniyetine bunu anlatmaktan aciz kalmamız ve dünyanın kendisinin de bunu anlamaktan uzak durması neticesinde insanlığın ve Müslümanların ne kaybettiğini görmek mümkündür. Atalarımızın yaptığı insani, güzel şeyleri anlatmaktan aciz hale düşmüşüz, gerilemişiz. Tarih etkik edildiğinde görülecektir ki Müslümanlık bir memlekete girdiği ve yayıldığı zaman oraya bir müstemlekeci olarak girmemiş ve oranın halkını İslamlaştırıp sömürme teşebbüsünde bulunmamıştır. Ama, Hristiyanlık dünyası önce dinini yayıp sonra da ele geçirdiği bölgeyi sömürmeye başlamıştır. Yani Hristiyanlığın sömürücü bir din rolünde ortaya çıktığı ve devam ettiği inkar edilmez, tarihi bir gerçektir. Türkiye'de uygulanan laiklik ise din hürriyeti decil yalnızca İslam dini düşmanlığıdır. İslam dışındaki diğer din mensupları dinlerinde alabildiğine serbest oldukları halde Müslümanların en önemli dini farzları yerine getirmekten kanunla men edilmektedirler. 5 vakit namaz en önemli farzlardan olduğu halde kanun namaz kılmaya izin vermemektedir. Aynı şekilde cuma namazı kılınması için de kanun memura izin vermemektedir. Cuma namazı öyle bir temel esas ve paroladır ki, milletin istiklalinin ve hükümranlığının sembolüdür. Türk bayrağının dalgalanmadığı yerde Cuma namazı kılınmaz sloganı Türk İstiklal Savaşı'nın en büyük parolası, tükenmez manevi desteği ve felsefesi olmuştur. Önce bayrak sonra Cuma namazı, şimdi hiçbir memur ve resmi görevli kanunun verdiği izinle Cuma namazı kılma hakkına sahip değildir. İnsan herhangi bir eylemi dininden dolayı yapmayı gerekli görüyorsa iki durum ortaya çıkar. Öncelikle şahsın o dinden olup olmadığını tespit etmek gerekir. Sonrasında bir kimsenin inancına göre yaşamasını yasaklamak, laikliğin inanç hürriyeti olmadığını söylemeye fırsat verir. Burada ortaya daha büyük bir sorun çıkıyor. Neyin din olduğunu ve neyin din olmadığını laiklik mi tayin edecektir? Batıda sekülerizmin, Secularizm, hala çözülmüş olmadığı Hristiyan ahlakçıları tarafından yazılan kitaplardan anlaşılmaktadır. Ama bizim İslam dinini anlayışımıza göre laikliği din hürriyeti anlamında alarak İslam'a esaslara göre çözümlemenin daha gerçekçi ve kolay olabileceğinden emin olunabilir. Laikliği İslam düşmanlığı olarak uygulayanların ve uygulanmasına yandaş olanların bir haklı yönleri bulunmaktadır. Bu da gelenekçi dal görüşlü Müslümanların güçlenip idareye hakim olmaları halinde bütün insanlara dar görüşlü dini yaptırım uygulayacakları endişesidir. Böylece kendilerine tanınmış olan dini hürriyetini dini baskıya ve istibdada dönüştüreceklerinden korkulmaktadır. Bu korku yerindedir. Türkiye'de bütün dini grupların Diyanet İşleri Başkanlığı da onlardan biridir. Anlattıkları veya anlatamadıkları dini inançları bu yöndedir. Bu din anlayışı 16. asırda çöküşe geçen ve ismel kaldırılan, ancak toplumun bir kesimine zihniyeti sirayet eden medresenin din anlayışıdır. Kur'an'ın getirdiği din anlayışına ve din hürriyetine zıt olan bu yanlış din anlayışını hem Kur'an'a hem de çağa göre anlamak ve anlatmak, öğretmek ve eğitmekle işin içinden çıkılabileceğine inanıp ona göre uğraş vermek gerekir. Bu suretle dindarın laiklikten bir çekincesi kalmaz, laik olanında İslam'dan korkusu kalmaz. Bu, devletin ve hükümetlerin fikir hürriyetine yeşil ışık yakmasına ve bu gibi ilim adamlarına özgürlük vermesine bağlıdır. Hükümetlerin buna eğilmelerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu, çok önemli ilmi, dini, fikri ve kültürel, tarihi bir atılım ve dönüş noktası olacaktır şimdiye kadar bilerek veya bilmeyerek yapılan ihmallerin toplumu bu olguyla karşı karşıya bırakmış olduğu görülmektedir. Yeni bir din anlayışına olan ihtiyaç, hayat için su ve ikmeğe olan ihtiyaç gibidir. Bunu medrese zihniyetindeki din anlayışına sahip bir, kimsenin modern matematik, fizik ve kimya bilmesiyle gerçekleştirmesi imkansızdır. Çünkü o, modern ilimleri, Yanlış olduğunu bilmeden doğru olduğuna inandığım medresenin din anlayışını savunmakta kullanabilmektedir. Ülkemiz dahil, bütün Müslüman toplumlarda sorunu çözülmesi hale getiren din cahili okumuşlar ve akademisyenlerdir. İslam dünyası, Türkiye dahil en büyük sıkıntıyı teknik sahadaki bilim adamlarının cahilce dini tassubundan çekmektedir. Çünkü onlar devlete ve idaresine hakimdirler. Medrese zihniyeti din adamları ise onlarla güç kazanmaktadırlar. Din hürriyeti anlamındaki laikliğe bağlı olan fikir, siyaset ve devlet adamları samimi, cesur, gerçek din alimlerine ve düşünürlerine destek vermek ve onlarla yardımlaşmak suretiyle bunu çözebilirler. Millet ve devlet böylece bütünleşir, yoksa huzursuzluk iki tarafta sürüp gider ve milletin bütünlüğüne zararı dokunacak duruma gelebilir. Doğru din bilgisi ve özgürlük sorununun etnik gruplaşmaya bir kaynak teşkil ettiğine de dikkati çekmek istiyoruz. Toplumun her kesiminde, diyanetin içinde de çözüm bekleyen sorunlardan huzursuz olanların ve çözüm bekleyenlerin sayısı az değildir. İdeolojilerin içindeki değişik grupları kucaklayan, en kapsamlı ve uyumlu şekilde birleştirecek en geniş ortak ülkü, gerçek İslam ve Kurandır. Kur'an'ın verdiği din hürriyeti, herhangi bir tür laikliğin verdiği din hürriyetinden geniştir. Ancak İslam mezheplerinin ve mezhep bilginlerinin anlattığı, sergilediği din anlayışı ve tanıdıkları din, hürriyetinin, Kur'an'ın tanıdığı din hürriyetinden çok dar, kısıtlı ve mezhep buna dayanan ideolojik, hürriyetsiz bir din hürriyeti olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Laiklik Yalnız bu mezhep tipi din hürriyetini aşmaktadır. İslam toplumlarında bu dar görüşlü din anlayışı ve hürriyetsizliği hüküm sürmektedir. Türkiye'ye getirilmek istenen laiklik, herkesin dininde serbest olduğu felsefesine dayandırılmak istenmişse de uygulamada diğer dinlere değil, memleketin ve milletin sahip olduğu din olan İslam'a düşmanlık olarak sergilenmekte olduğu için diğer bir deyimle felsefesi ile tatbikata arasında çelişki bulunduğu için faydalı olamamış ve dindarın gözünde, gönlünde bir öcü ve tehdit parolası olma dönemini atlatamamıştır. Bunun en büyük sebebi Kur'an'ın getirdiği din hürriyetinin bilinmemesi, kavranılmaması ve bunun geleneksel din hürriyeti anlayışından farklı olduğunun ortaya konulamamasıdır. Kur'an'ın getirdiği din anlayışına, Eski geleneksel dini anlayış taraftarları karşı olduğu gibi bu geleneksel din anlayışına düşman olanlar da karşıdır. Öncekiler geleneksel dinelden gidecek korkusunu taşıyor, sonrakiler ise din kolaylaşacak ve Müslüman olacaklar diye korkuyorlar. Oysa gerçek Müslüman olmakla elden gitmeyeceği gibi Müslüman olmakta ayıp olacak, korkulacak bir durum değildir. Türkiye'de laikliği savunanlar laikliğin mezhepleri birleştirdiğini iddia ediyor ve mezhep kavgalarını durdurduğunu ileri sürüyorlar. Bu başlangıçta doğru sayılabilir. Ama şimdi mezhepçiliği, mesela aleviliği, ki alevilik mezhep değil, tarikattır, ve sünniliği ortaya atan ve mezhep kavgasına milleti sürüklemek isteyen laikçi siyasiler, laikliği emellerine alet ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bir müessesesi olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nı sünnilikle itham edip derihteki sünni, Şii ve Alevi kavgasını tekrar başlatmak istiyorlar. Bu tutum Şiilere ve Alevilere hoş görünüp o avcılığı yapmak, Müslümanları da bölerek Diyanet İşleri'ne düşman yapmaktan başka bir işe yaramaz. Siyasi otorite ve iktidar için baba oğul, kardeş, din... Mezhep ve mezhep içi kavga ve savaşlar her milletin tarihinde vardır. Sünnilik bir mezhep değildir. Sünniliğin içinde bütün mezhepler mevcuttur. İslam'ı din kabul eden bütün mezhepler Sünna adı altında toplanmıştır. Sünnilin kabul ettiği Allah'a, Hz. Muhammed'e ve Kur'an'a, Kur'an'ın istediği gibi inanan herkes Müslümandır ve sünnidir. Bunların içinde itikatta, Fıkıhta Be'u üç Esası zedelemeyen insanların tahsiline, felsefe ve kültürüne göre ihtilafların mevcut olması normaldir. Ama, Ali'ye Allah diyenlerin Müslüman sayılmaları, bu üç Esas'ın birincisini inkar değil midir? Ali'ye Allah demeyen ve kendilerine Müslüman diyen herkes sünnidir, yani Kur'an'a ve sahih hadislere dayanırlar. Her mezhebin içinde dini vecibeleri yerine getirmeyen az değildir. Nakşibendilik Bektaşilik, Alevilik, Kadirilik, Rufailik ve Sekukî fıkhi mezhep olmayıp davranış ve tutum bakımından tasavvufun tatbikatı sayılan tarikatlarda da bu manada mezhep sayılırlar. Bektaşiler de Sünnülüdür, Şiiler de, Aleviler de fıkıh, hukuk açısından sünnidir. Çünkü Sünnilik tek bir mezhebin adı değil, Kur'an'a bağlı olan bütün mezheplerin adıdır. Kur'an'a bağlı olmayan ve heze Peygamberi yorumlayarak reddedenler, İslam mezhebi sayılmazlar. Bunlar İslam'dan çıkmış anlamında gulat mezhepleri denir. İşte bu gulattan olmayan mezheplere sünni, Kur'an'a bağlı, adı verilmiştir. Bektaşiliği, Aleviliği, Şiiliği, sünniliğin karşısına koyup Müslümanları parçalamak İslam düşmanlarının görevidir. Daha doğrusu sünnilik ve şiilik birer siyasi terimdir, solculuk ve sağcılık gibi. Ama her iki taraf da aynı dindendir. Bektaşilik, Alevilik bir tarikattır, ona resmi bir mezhep statüsü vermek için bir fıkhi, hukuki, sisteminin olması gerekir. Sonra Türkiye ilk olduğuna göre, mezhepçiliği reddettiğine göre tekrar tarihe, eski uygulamalara dönmek kimin işine yarayacaktır? Nakşilik de bir mezhep statüsüne girmek isterse, Hangi esasa ve hukuki temele dayanılarak engel olunacaktır? Böylece tarikatları da Diyanet'in içinde temsil edecek bir heyet kurulmasına yol açılmış olmaz mı? Eğer herhangi bir mezhebin veya tarikatın bir hüküm ve inançları varsa ve Diyanet işlerince neşredilmesi, öğretilmesi isteniyorsa, müracaat edip inceletebilirler. İncelenen metinler Diyanet işleri neşriyatı içinde yer alabilir. Diyanetin öğütlerinde veya yayınlarında buldukları yanlışları düzeltmeyi isteyebilirler. Bu her Müslümanın dini görevidir. Diyanet İşleri Başkanlığı ilmi çalışıp cehaletin yok edilmesine uğraşmalıdır. Dinin ve milletin birliği, ilim ile sağlanabilir. Diyanetin çağımıza yakışır, gerçek din uygulaması yapabilmesi için büyük hata, Kur'an'dan ilham alan yeni bir anlayış ve zihniyete ihtiyacı olduğunu hükümetlerin göz ardı ettiği ve gerçekleştiremediği bir gerçektir. Miraç olayı, İslam dünyasında Heze, Muhammed'in ölümünden sonra büyük mitoloji yazarları çıktı. Heze, Muhammed hakkında öyle hikayeler uydurdular ki, ona Tanrı adını takmadan verdikleri sıfadarla onu bir Tanrı yaptılar. Oysa Kur'an onun insanlığının aczı üzerinde çok durdu. Heze, Muhammed'i Allah'ın karşısına çıkarıp yüz yüze konuşturdular. Eski alimler, bu rivayet ve hikayelerin nereden kaynaklandığı üzerinde durmadılar. Sadece hadisçiler, ravilerin zahiri durumlarına biraz bakıp yalan söylemeyecekleri hükmünü verip söyledikleri sözleri Kur'an gibi senet kabul ettiler. Genel kanı odur ki, bu sözler ikinci neslin sözleridi ve sonradan Heze, peygambere isnat edilmiştir. Tek rivayetli, haber rahat, hadislerin itikadı meselelerde delil kabul edilemeyecekini mutezile, materidi ve eşari kaide olarak kabul etmişlerdir. Bir takıldıkları hadisler tek rivayetli olup akli deliller ve Kur'an azıdır. Tek rivayetli hadisler itikat konusunda delil olamaz, her ne kadar ihtimal ve imkan dahilinde olsalar da, ilmi ifade etmezler nasıl olur da akli delile muhalif oldukları halde kabul edilmeleri mümkün olur. İki bu konuda mutevatir bir hadis olmadığı gibi rivayetler arasındaki ihtilaflarda çelişki olduğunu gösterir. İtikadi hiçbir konuda mütevatır bir hadise rastlamadım. Hz. Muhammed'e isnat edilen bir olay da miraç olayıdır. Miraç, yükselmek, yükseğe çıkmak anlamına gelir. Bu manadan ötürü, asansöre miraç yani yukarı çıkaran alet demişlerdir. Hz. Muhammed'e isnat edilen miraçta ise, Kudüs'ten burak denilen hayvana binip yedi kat göğün üstünde aşa çıktığı ve haşa Allah'la yüz yüze konuşmuş olduğu anlatılır. Hz. Muhammed bu yolculuk süresince göğün her katında bir peygamberle karşılaşmış, altıncı gökte ise Musa peygamber varmış. Yüce Allah'ın istediği zaman sevgili kulu Heze, Muhammed'i kainat içinde herhangi bir yere götürüp getirmesine metafizik açıdan imkanı akliyle mümkün denebilir. Ancak imkanı fiili açısından Kur'an, Heze, Muhammed'in Yüce Allah'ın karşısına çıkıp da karşı karşıya konuşmalarına izin vermez. Çünkü bu durumda Yüce Allah'ın madde ve cesim olması söz konusu olur. Kur'an'da onun benzeri. Bir Hayatay İslam'ın İnanç Esasları 139 Ankara 1992. İkebul Muin Nesefi 1 366 Hayatay Tahkiki Diyanet İşleri Yayını 1993 Fatih Nüsası 92A Seraz 121B Hiçbir şey yoktur 3 deniyor. Bu ayet karşısında mücesime ve mücebbiyenin dışında bütün mezhepler Allah'ın cesim olamayacağını çok titizlikle vurguladıkları halde nasıl bu çelişkiye düştüler? Sık sık tekrarladığımız gibi, insan önce bir şeye inanınca onun yanlış veya doğru olmadığını düşünmeden ilmine ve inancına göre akla çok terste olsa yapıyor. Bunun için diyoruz ki, önce ilim sonra iman. Kur'an'ın ilkesi budur. Önce iman sonra ilim olursa İnsan yoldan çıkar, çıktığını da bilmez. H.Z. Muhammed, Miraç'ta Allah'la görüşüp dönerken H.Z. Musa'ya uğradığında H.Z. Musa, Peygamberimize şu soruyu soruyor, Yüce Allah'tan ümmetine ne hediye götürüyorsun? H.Z. Muhammed'de günde elli vakit namazı götürüyorum, cevabını vermiş. H.Z. Musa, H.Z. Muhammed'e, benim tecrübem var bu insanlar elli vakit namazı kaldıramazlar, git Rabbinden bunu indirmesini iste, demiş, hz, Muhammed geri dönmüş Rabbine çıkmış, Allah da beş vakit indirmiş, hz, Musa gene itiraz etmiş, hz, Muhammed'i geri göndermiş, Cenab-ı Hak beş daha indirmiş, ama Musa tekrar itiraz etmiş, bu itiraz ve gidiş geliş dokuz defa tekrar etmiş, çünkü Cenab-ı Hak her defasında 5 indirmiş ve en sonunda 5 vakit inmiş, Yine Heze Musa bu da çok buna da dayanamazlar demiş. Ama Heze Muhammed artık Rabbimden daha aza indirmesini istemekten utanırım. Cevabını vermiş ve böylece 5 vakit namaz Müslümanlara farz olmuş. Ancak sevabı 50 vaktin sevabı olacakmış. 3 Şura 42 11. Bu hikayeyi uyduran çok akıllı ve zeki birisi, Kur'an'ın getirdiği münezzeh, yüce, mudakallah anlayışını putperestlik, Yahudilik ve Hristiyanlıktaki Tanrı anlayışlarına benzetti. Allah'ı ağaçtan indirdi, bir insan gibi misafirini karşılattı, konuştular, sonra ayrıldılar. Sonra yezeh, Musa'nın itirazıyla dokuz defa daha Allah'ın huzuruna çıktı. Allah, dokuz defa inip çıktı mı? misafirini karşılamak için, yoksa geleceğini bildiği için orada mı bekledi, bu gibi soruları sormak bile Kur'an açısından ne kadar yanlış ve ayıp değil mi, ama, buna inanmak, Kur'an açısından rezaletin rezaleti, küfür, en azından Allah'ın zatına nezaketsizliktir, Allah'ın oğlu olmadığını, hiçbir şeye benzemediğini o kadar sert ifadelerle anlatan Kur'an inancını temelinden yıkmaya yönelik bir mitolojidir. Ama cahil, gafil, kafasız raviler ve onların destekleyicileri ve inananları, burada Allah'ın yüce, mudak varlığını düşünmeyi akıl edememişler. Heze, Muhammed'i Allah'ın katına çıkararak onu yüceltmek, Allah'ın vekili, dünyayı idare etmekte yardımcı mevkiine koymak istemişlerdir. Hristiyanlar da Heze, İsa'yı Allah'ın oğlu yaparak aynısından daha çoğunu yaptılar. Müslüman mitolojistler de Heze, Muhammed'i böyle yüceltmek, Heze, İsa'dan yukarıda göstermek istemişlerdir. Kur'an ise Heze, İsa'yı görevini yapamamış ve ömrü öylece sona ermiş bir peygamber olarak göstermiştir. Yüce Allah hiçbir peygamberine gönderdiği vahiylerde, artık dininizi tamamladım, bundan sonra peygamber gelmeyecektir, dememiştir. Kur'an ile Tevrat ve İncil arasında bir mukayese yaparak Heze, Muhammed'in peygamberliğini anlatmak çok, yeterli bir delildir. Biz diğer peygamberlerin peygamberliğine heze, Muhammed'i delil getiriyoruz. Onlara dayanarak heze, Muhammed'in peygamberliğini ispat etmiyoruz, onun peygamberliğinin delili Kur'an'dır. Şimdi bu miraç kıssasında inanç bakımından olan çelişkileri ve yanlışlıkları gösterelim. Bu Miraç hikayesinde geçen Allah ile pazarlık olayı Tevrat hikayelerine ve felsefesine göre düzenlenmiştir. Zaten Heze, Musa'nın da işe karıştırılması bunu gösterir. Yedi kat göv geçip geliyor, İbrahim peygamber bir itiraz ve tavsiyede bulunmuyor, niçin? Çünkü Heze, Musa'nın bütün peygamberlerden üstün olduğunu ve Heze, Muhammed'in de tecrübesiz olduğunu kafasının fazla çalışmadığını ve milletinin tutum ve zihniyetine vakıf olmadığını, Musa'nın daha akıllı, zeki ve milletini düşünen bir peygamber olduğu anlatılmak isteniyor. Bunun Müslümanların kendi aralarında, kendi kitaplarında zikredilmesinin daha etkili olacağından şüphe edilmez. Bu çelişkiler, biraz kafasını çalıştıran halkın bu hikayeyi anlatan Vahizere, Heze, Musa ne kadar akıllıymış, Keşke bizim peygamberimiz onun sözünü tutsa da bir defa daha Allah'a gidip namazları iki vakte indirmiş olsaydı, İslam çok daha kolay ve iyi olacaktı, demelerine sebep olmaktadır. Aslında namaz daha önce farz kılınmıştı, değişik zamanlarda kılınıyordu, abdeste de belki gerek yoktu. Çünkü abdest ayeti Medine'de en son inen ayetlerdendir. Namazın beş vakit oluşunun da Medine'de inen ayetlerle tespit ve tayin olunması, ayetlere ve olaylara daha uygun düşmektedir. Miraç olayının gerçek olmadığı ortaya çıkınca namazın beş vakit oluşunu ona bağlamak da yanlış olur. Elli vakit namazın sevabının beş vakte verilmesi de şaşırtıcı olmaktadır. Yüce Allah Kur'an'da biriyle bir, on, yüz, yedi yüz ve sonsuz sevap verdiğini açıklamaktadır. Namaz önemli bir ibadet olduğu halde onun sevabını o misrine hasar ve tayin etmenin, namazın önemini düşüreceği de düşünülmelidir. Düşünselerdi rivayet yanlış çıkacaktı, rivayet yanlış çıkmasın diye düşünmeyi, akletmeyi yasakladılar. Miraç kıssasında, heze, Musa'nın bildiğine heze, Muhammed'in akıl edemediğini, Musa'nın Muhammed'den daha akıllı ve tecrübeli olduğunu ortaya atmanın Kur'an'ın ruhuna ve felsefesine aykırı olduğunu kavramayan bön ve düşüncesiz bir Müslümandır. Heze, Musa'nın Yüce Allah'tan bile daha alim olduğunu, Allah'ın Muhammed'in ümmetinin 50 vakit namazı kaldıramayacağını bilmediğini, Musa'nın ikazı neticesinde birkaç defa gidip gelerek yapılan elçilikle bile Musa'nın dediğine gelinemediğini görmemiş, düşünmemiş ve anlamamıştır. Bunun, Kur'an'ın Allah anlayışını inkar olduğunu anlamayan Müslüman işe yaramaz biridir. Tevrat'ta Allah da pazarlığın olduğunu ve ona uyduğunu söylemek, Miraç kıssasının menşeğini göstermeye yeter. Usul ile da şöyle bir tartışma geçer. Bir hükmün kaldırılması yani nesnedilmesi, ancak o hükmün uygulamasının yapılıp üzerinden uygun bir zamanın geçmesi neticesinde uygulanamayacağı sabit olunca mümkün olur. Hükmün daha mükelleflere, ulaşmadan değiştirilmesi nesih felsefesine ve uygulamasına daha aykırı düşmektedir. Sonuç şudur ki, cahil, Gafil ve sığ kafalı kimseler İslam'a sokulan buna benzer uydurma hadisler ile Müslümanları yoldan çıkarmış ve Kur'an'ı arkalarına atmışlardır. Oysa Kur'an'ın daima önde ve yol gösterici olduğu vurgulanmaktadır. Kur'an'a dönüp yanlışları düzeltmek farzdır. Müslümanların dünya çapında en büyük avantajları Kur'an'ın bozulmadan, değişmeden kendilerine ulaşmış olması ve ellerinde bulunmasıdır. Isra cismani yürümek değil ilmi yürütmek, vahiy ile bildirmektir. Birinci ayette Havlelu kelimesiyle hayatına kelimesinin Kudüs'te olan Heze, Süleyman Mabedi ile ilgili olmayıp başka anlama ihtimallerini ileri sürüp miraç olayı diye bir saçmalığı ortaya atanları, hurafe ve mitolojiler uyduran kitapları anlamadan taşıyanları, Cuma Suresi 5. Ayet güzel deyim diyor. Havlihu kelimesi bilinen Kudüs'ün etrafı değil mi? Hayatına kelimesini evreni Allah bullak eden bir olay, mucize, olarak yorumlamakta başarılı olamamalarının şaşkınlığı ile miraç olayını icat ettiler. Oysa hayatına kelimesi Allah'ın İsrail oğullarının devletlerini yönetirken yaptıkları zulümlerine karşı adaletinin tarihi olarak göstermektedir. Adaletinden başka nasıl bir mucize alıyorlardı? Bu, Tanrı'nın peygamberler gönderdiği bir ulusun zulmüne uyguladığı adalet düzeniydi. Hz. İsa ölmüştür. Hz. Muhammed'in vefatından sonra Hristiyan kültünden ve kültüründen İslam literatürüne geçen hikayelerden biri de, Hz. İsa'nın ölmediği, göğe çıkarıldığı ve kıyamet kopmadan Şam'daki minareden dünyaya ineceğine dairdir. Burada Hristiyan mitolojisi İslamlaştırılarak Müslümanların inançları arasına girmiştir. Öyle ki İsa'nın öldüğüne inananlar, kitaplara ezberleyerek kafasını kaldıran ve aklı başında sanılanlar tarafından bile küfürle itham edilmektedir. Burada basit düşünceli, dar görüşlü Müslümanlar, Hz. Muhammed'in büyüklüğünü ortaya koyabilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünmüşlerdir. Güya Hz. İsa Allah'tan, Heze, Muhammed'e ümmet olmak şerefine nail olmak istemiştir. Bu ise ancak sağ kalıp Heze, Muhammed'den sonra gelip onun ümmetine müezzin olmakla gerçekleşecektir. Kur'an-ı Kerim'de Heze, İsa beni öldürdüğün zaman sen onları gözlüyordun demiştir. Bir ayrıca Kur'an'da Heze, İsa'nın tekrar dünyaya geleceğine dair bir bilgi de yoktur. Buna göre Heze, İsa ölmüştür. Hayatta değildir ve dünyaya dönmeyecektir. Hadislerle iman esasları sabit olmaz ve Kur'an'a ilave yapılamaz. Hz. İsa ölmüş, peygamberliği sona ermiştir ve Hz. Muhammed ondan sonra gelip en son peygamber olmuştur. Hz. Muhammed'i birçok hayatı tehlikeden Allah kurtarmıştır. Çünkü onunla dini tamamlayıp peygamberliğe son vermeyi Murad etmiştir. Bir ayette geçen öldürmediler ve haça gelmediler iki ifadesinden hareket edilerek heze, İsa'nın ölmediği sanılmaktadır. Oysa öldürmek ile ölmek ayrı fiillerdir. Kur'an'da öldürülmedi, ama Allah onu öldürüp kendine yükseltti üç ifadesi kullanılmaktadır. Ayrıca aynı ayet, Yahudilerin İsa'nın ölümünden şüphe içinde olduklarını ve onu kesin olarak öldürüp öldürmediklerini bilemediklerini, ve 4. ifade ediyor, Kur'an-ı Kerim şu ifade ve üsubu kullanmaktadır, sen attığın zaman, sen atmadın, fakat Allah attı, 5. İşte buna benzer bir şekilde heze. İsa meselesinde de onlar öldürmediler, ama Allah öldürdü denmiştir. Heze, Muhammed geleceğe dair haber vermemiştir, ancak Kur'an-ı Kerim'den çıkardığı ve anlayabildiği sosyal kanunlara ait sözler söylemiştir. Çünkü bu. Eide 5, 117, 2 nisa 4, 157, 158, 3 çal İmran 35, nisa 4, 157, 4 nisa 4, 157, 158, 5 enfal 8-17. Kanunlar, Allah'ın sünnetleri oldukları için şartları gerçekleşince meydana gelirler. Bu hususta tarih ve zaman tayin etmek hakkı hiçbir peygambere verilmemiştir. İslam alimleri sözüyle, İlimde derinleşmiş, Kur'an'ın gayesini, felsefesini, hikmetini ve bütünlücünü kavramış alimleri kastediyoruz. İçlerinde hadisçi, kelamcı ve fakihler bulunmaktadır. Bu alimler Kur'an'ın dışında herhangi bir hadis ile iman esası kabul edilemez, ilkesini ortaya koymuşlardır. 6 heze İsa hakkındaki rivayetler hiçbir surette tenkitten, tutarsız sözler olmaktan kurtulamamışlardır. HZ, İsa'nın öldüğü ve dünya'ya gelmeyeceği hususunda başka bir yazımızda uzun tafsilat vermişizdir. 7-6- hayatay İslam'ın inanç esasları 139 VD, Ankara, İlahiyat Fakültesi, 1993. 7-BKZ, Heatay, ehl Sünnet ve Şia, S-126 VD, Ankara, 1993. İlim ve İman. İmanın ilimden sonra geldiği, imanda yalanın olabileceği, ancak ilimde yalanın olmayacağı bir gerçektir. İnsanlar ilk üç asırdan sonraki dönemlerde Kur'an'ın imana yüklediği görevi aşırı olarak arttırarak ilmin değerini düşürmeye yönelmişlerdir. Böylece iman ilimden öne alınmış, ilim iman üzerine oturtulmuş ve iman ilme temel kılınmıştır. Bu metodik bir yanlıştır. Bu tutum Kur'an'ın açık ifadelerine ters olduğu gibi Kur'an'ın felsefe ve gayesine, eğitim, öğretim ve iletişim, tebliğ, yöntemine de zıt olduğu için, Müslümanların ilimde gerilemelerine sebep olmuş ve imanlarını da temelsiz bırakmıştır. Çünkü, Kur'an'a göre ilim imandan önce ve imanın temelidir. Kur'an'ın bu ilkesini ve felsefesini ilk nesil, sahabe, Müslümanlara iyi. Anlamışlar ve şu parolayı uygulamışlardı. Gelin biraz iman edelim sözü ile gelin biraz ilim müzakere edelim, ilim konuşalım, derlerdi. Bu, imanı ilme dayandıralım, demekti. Zira iman edilecek nesne önce bilinmeye muhtaçtır. Bir şey bilinmeden imanta hakkuk edemez. Burada ilim çok önemlidir. İlim insana bildiği şeyin hayal mı, vehim mi, hangi derecede bir bilgi, zan mı, kesin ilim mi? Yakın ilim mi, gerçek ilim mi, zorunlu ilim mi, ihtimalli ilim mi, inanılması gerekli bir ilim mi ve başka ilimlerle ilişkisini, tümel bir ilke bilimi mi, tikel nesne bilimi mi olduğunu öğretir. Sonra ona göre o bilgiye o derecede inanır, bağlanır veya bağlanmaz. İlim objektiftir. Herkes tarafından kontrol edilebilir. Yanlışlığı ve doğruluğu ortaya konabilir. İlimde herhangi bir kimseye yanıldığı gösterilebilir, yanlışıcı kabul ettirilebilir. Ama, iman sübjektiftir. İnsanın vicdanının verdiği bir hükümdür. Eğer insanın imani ilme dayanmazsa, onun doğruluğu veya yanlışlığı ortaya konamaz. Bunun içinde bir kimseye senin imanın yanlıştır veya doğrudur, hükmü verilemez. Benim inancım böyledir, dediğinde karşıdaki de ona benim inancım da seninkinin zıddıdır. Demiş olsa birinin imanı diğerinin yanlışını göstermiş olmayacağı için her ikisinin inancı kendisine göre doğru olur. İşte iman imanla düzetilmez, iman imanın doğruluk ölçüsü olamaz. İman ilme dayanırsa, imanın doğruluk ölçüsü ilim olur ve ilim ile imandaki yanlış düzeltilebilir. Senin imanın, ilmin şu esaslarına ve aklın şu ilkelerine aykırı olduğu için yanlıştır, denebilir. Miraç konusunda olduğu gibi, iman, ilim ve aklın önüne alındığı için İslam'da birçok hurafe, yanlış inanç ve hüküm girmiştir. Hristiyanlardaki gibi önce inanılmış, sonra onun nazariyesi yapılmış, ilim inanca uydurulmuştur. Buna göre bir kimse, bunlara ilme ve Kur'an'ın dayandığı akli ilkelere göre itiraz yöneltse karşısındaki onun imanının zayıf olduğunu, Hatta imansızlığını iddia ederek itham etmeye kalkar. Eğer ilimle karşılık vermiş olsa anlaşmak kolaylaşır. Böylece ilmi yanlışlıklar düzeltilmediğinden imandaki yanlışlıklar da düzeltilemez. İslam düşünce ve ilim tarihinde imanın ilmin önüne alınmasıyla ilim sömeye yüz tutmuştur. İlk Müslümanlar, ilmi öne almışlar ve her şeyi ilme göre tartışmaya ve değerlendirmeye çalışmışlardır. Bu yola onları sevk eden Kur'an'ın açıkça ilimden yana tavır koyan ayetleriydi. İlk dönemde ve ilk Müslümanlar zamanında otorite Kur'an ve akıl idi. Sonraları Kur'an veya akıl terk edilerek, bunların yerine sahabenin, tabiinin ve mezhep imamlarının sözleri geçirildi. Oysa, onların böyle bir telkini ve tutumu da yoktu. Böylece metot saptırıldı. Ama sahabe, tabiin ve mezhep imamlarının anlayışları, İçtihadarı, doğru yanlış sözleri, tefrik edilmeden İslam'da bir anlama geleneğini oluşturdu, kendilerinden sonra gelenler, bu geleneği Kur'an veya akıl yerine koydular, böylece hakikat olduğuna inandılar, kesin kanaat hasıl ettiler, bu anlayış ve içtihadardan ayrılmayı, itiraz etmeyi Kur'an'a karşı çıkma olarak nitelediler ve böylece ilimde taklitçilik ortaya çıktı. Taklitçiliğin dayandığı temel, mezhep, imamlarının dediklerinin doğruluğuna kesin olarak inanmak ve iman etmektir. Bu tutuma göre, onların yanıldığını düşünmek ve yanılgılarını göstermek için ilim yeterli değildir. Onların doğruluğuna inanılır ve ona gönülden bağlanılarak dindar olunur. Bu anlayış günümüze kadar gelmiştir. İşte taklitçiliğe olan imanı ancak ilimle yıkmak mümkün olur. Taklitçilik iman işi olduğu için her mezhep bu sübjektif ölçüyle hareket ettiğinden bir mezhebi diğer mezheple tasih etme imkanı yoktur ve tarihte de olmamıştır. Hava, eğilim ve hevese, çekici, uyma, Kur'an-ı Kerim, kelimeleri çok itinalı ve dikkatli kullanır. Onu anlamaya çalışırken, kelimelerin dışında üslubunu ve ifade tarzını da hesaba katmalıdır. Heva, çoğulu ehva. Kelimesi Türkçe'de kullandığımız hava ile aynıdır ve heves yani gelip geçici, eğilim, çekici arzu, istek, bilime ve akla dayanmayan istek ve arzu anlamında kullanılır. Böylece hava, eğilim, bilimin karşıtı ve zıddı bir kelime olur. Hava veya hevesine uyan doğru yoldan çıkar. Çünkü hava gelip geçicidir, temeli yoktur. İnsanı temelsiz, şaşkın yapar, yarı yolda bırakır. Kur'an, havasına uyanları yermiş ve yoldan çıkmış şaşkın saymıştır. Kur'an-ı Kerim Müslümanların, Yahudi ve Hristiyanların hava ve heveslerine uymasını yasaklamıştır. Bir Kur'an-ı Kerim yalnızca onların havalarına uymayı, bir Bakara 220, Enam 6-56, yasaklamayı değil, hiç kimsenin eğilimine uymamaya örnek vermiştir. Ancak bilimlerine uymayı yasaklamamıştır. Bu, Kur'an'ın inceliğidir. Burada önemli bir gerçek de ifade ediliyor. Müslüman olmayanların da güvenilecek, alınacak bilimleri olduğu itiraf edilmiş oluyor. Bazı Müslümanların, Müslüman olmayan kimselerin bilimine ihtiyaç olmadığını ve ona uymanın yanlış olduğunu iddia etmeleri, Kur'an ilke ve ifadelerine aykırıdır. Burada Kur'an ayrıca önemli bir uyarıda bulunuyor. Bilime havayı yani eğilimi birbirinden ayırmak şarttır. Çünkü havaya uyulmayacak, ama bilime uyulacaktır. Bunun için iyi ayırt edilmeleri gerekir. Hava ve hevese uymanın yasaklanması umumidir, İki Müslümanların havalarına uymak da yasaktır. Hatta, bir Müslümanın kendi havasına uyması da yasaktır. Buna göre, havaya uymanın yasaklığı, yalnız Müslüman olmayanların havalarına ait değildir. Burada önemli bir uyarı bulunmaktadır. Bir Müslümanın yapacağı herhangi bir işin, yapılma hükmü neye göre veriliyor, bilime göre mi, yoksa hava ve hevese göre mi, Müslüman bir işe başlamadan önce bunu bilmek zorundadır. Ondan sonrası kendi hevesine göredir, bilime göre, ahlaka göre yanlıştır, ama gene de hevesine uyarak bunu yapacağım, diyebilmeli, ancak yaptığı işin dinen temelsiz olduğunun bilincinde olmalıdır. Günümüzde Müslümanlar çoğu kez havalarına uyarak kötüü ve yanlışı bilerek yapıyorlar. Açıkça, 2 Neziyat 79-40, Maide 577 77 Böyle yapmamam lazım, ama kendi hırsıma hakim olamıyorum, bunu yapamamazlık edemiyorum, diyenler oluyor. İşte Kur'an'a uyan havasına uymayacak, fazilet budur. Fazilet sabır işidir, sabır acı bir ağacın öz suyudur onu içmeye dayanan fazilet sehbi olur yoksa her istediğini yapan değillerden bedel ister bir şey yapmamak yapmaktan vazgeçmek gerekir her istediğini yapan erdemli olamaz bunlar için Kur'an diyor ki heveslerini Tanrı edineni gördün mü 3. bu Müslümanlara da şamildir ben de evet ya Rabbi havasını Tanrı edineni görüyoruz dedim İslam dünyası bunlarla doludur hem dindarı hem de din sizi İslam'ın bilim ilkesini çiğnemektedir. Üç Casiye 45-23. İlim, bilim, ve amel, iş, bilime uymanın gerekliliği. İslam'da bilim hakkında çok yazılıp çizilmekte ve konuşulmaktadır. Bize zamanı geldikçe yazıyoruz ve konuşuyoruz. Burada ilim hakkında söylenebilecek her şeyi söylemeye imkan ve zaman yoktur. Başka bir yerde de bahsettiğimiz gibi ilim alametten türer. Onun için delili olan bilgiye ilim denir. İlimin tam Türkçe karşılığı bilimdir. Bilim ve ilim farklı şeyler değildir. Kanıtının kuvvetli ve zayıf olmasına göre kesinlik derecesi olur. Bilimde asıl olan ve ilim yapan akıldır. Aklın iki görevi vardır. Beş duyu ile aldığı algıları, izlenimleri ilme çevirir ve bir de kendisi bilimi üretir. Akıl ilim kaynaklarını değerlendirir. Akıl başkasından aldığı haberleri de bilim açısından derecelendirir. Kur'an-ı Kerim'de bir haberdir. Akıl ondaki bilgileri, kendi ilkelerine ve elde ettiği bilim verilerine göre değerlendirir. Böylece akıl ile Kur'an ortaklaşa çalışmış olurlar. Akıl aynı zamanda Kur'an'da kendi değerini de bulur. Kur'an akla destek verir, bilimlere uyulmasını ister. Aklın, kesin olarak kabul ettiği bilgilere onayladığı gibi, kesinlikle olamaz dediklerini de reddeder, aklın olabilir dediği şeyler içinden en doğru olanına uyulmasını önerir, bir şeyin iyi, kötü, doğru, yanlış, güzel, çirkin olduğunu akılanlar, ayırt eder ve gösterir, Kur'an onların yararlı olanların uymayı önerir ve yapılmasını sağlar, bunlara uyanların mükafatlandırılacağına söz verir, zararlı olanından kaçınmayı emreder ve bu emri tutanı ödüllendireceğine söz verir. Tersi durumda ise, yani yararlıyı ihmal edeni ve zararlıyı yapanı cezalandıracağını bildirir. Burada en önemli husus, Kur'an'ın yaptırım gücüyle aklın hükümlerine işlerlik, etkinlik kazandırmasıdır. Böylece Kur'an'ın ve hadisin dışında bilim olmadığını ileri sürenlerin ne kadar yanıldıkları, başkasının bilimine muhtaç olmadıklarına dair aşağılık duygularının etkisinde bilimlerden uzaklaştıkları ortaya çıkmış oluyor. Kur'an yanlıştan da doğrudan da bahseder, yanlışın zararını ve doğrunun yararını savunur. Kur'an doğru ile yanlışa ayırt etmek için geldiğini ve aklını başına alıp düşünenleri doğru yola götüreceğini anlatır. Doğruyu ve yanlışı ayırmak bilimle olur ve bu bilimi yapan da akıldır. Onun için bilim fabrikası olan, bilim üretme makinesi olan aklı çalıştırmaya özendiriyor ve hararetle övüyor. Çünkü akıl çalışmazsa bilim olmaz, bilim olmayınca da, Kur'an bir işe yaramaz, o da varlığını ispat edemez. Bundan dolayıdır ki, Müslümanlar bilime ve akla sırt çevirdikleri için hurafelerin altında ezilip kaldılar. Bilim kervanının en arkasına düştüler. Önder olmaları gerekirken kuyruk ve uyruk oldular. Bunun yegane çıkış yolu aklı kullanmak, bilim üretmek ve yapılan bilime uymaktır. İlmin kaynağı akıl, meyvesi ise amel dediğimiz uygulamadır, davranış ve faaliyettir. Bilmediğin şeye uyma, bir bildiğine uymayı buyuran Kur'an'a göre bildiğini yapmak din demektir. Din, bildiğini yapmaktır. Bu bilim aklın beş duyuya dayanarak yaptığı kanıtlı bilimdir. 2. 1 İsra 17:36. 2 İsra 17:36. Müslüman kadının Yahudi veya Hristiyan erkekle evlenmesi. 1965-1967 yıllarında Amerika'da Chicago Üniversitesi'nde İslam felsefesi üzerinde inceleme yapıyor ve Farabi ve Ibn Sina'da yaratma adındaki doçentik tezimi hazırlıyordum. Fırsat bulup izin aldıkça Amerika'yı gezdim, Müslüman öğrencilerle buluştum ve sohbet ettim. Amerika'ya gelen Müslüman erkekler ülkelerine dönse de, orada kalsa da pek çoğu Amerikalı kızlarla evleniyor. Hiçbir Müslüman erkeğin, Amerika'da doğup büyüyen veya Amerika'ya gidip yerleşen Müslüman kızlarla evlendiğini duymadım. Bugün de, 1995, öyle olduğunu ilahiyatçı bir doktordan öğrendim. Müslüman, Amerikalı, kızlar genelde bekar kalıyorlar. Belki ömürlerinin sonuna kadar da evlenemeyecekler. Çünkü bu kızlar fıkaya göre Müslüman olmayan erkeklerle de evlenemeyecekler. Müslümanla evlenme imkanı böylece ortadan kalktığına göre, bu Müslüman kızların Yahude veya Hristiyanlarla evlenmesinin caiz olduğuna fetva verdim. Ama bu fetvamı ilan etmedim. Bu fetvamı Türkiye'ye dönüşümde merhum hocam ve tavrı anlattım. Bir dakika düşündükten sonra bana katıldı. Fıkıhta değişim ilkesi, Mekanın, toplumun ve şartların değişmesiyle fıkıh hükümlerinde cişmesidir. Türkiye'de olsaydım ve Amerika'da durumu görmeseydim, asla böyle bir fetva veremezdim. Bu fetvamın delilleri şunlardır. Bekarlık çok sıkıntılıdır ve ben de bu sıkıntıyı çektiğim için tecrübem vardır. İslam dini insanlara işkence çektirmek için gelmedi. Bir insanın ölünceye kadar bekar kalması İslam'ın hoş görmediği bir tutumdur. Burada kastedilen namusu bekardır. İslam herkesin namuslu kabul edilmesine ve namuslu kalmasını sağlamaya en büyük dikkati gösterir. Kur'an-ı Kerim'de ehli kitap erkekleriyle evlenilmez şeklinde açık bir de yoktur. Evlenme müçtehitlerin içtihatlarına ve zamanın şartlarına göre verilmiş sosyal bir hükümdür. Fıkha göre erkeklerin ehli kitap kadınlarla evlenmelerindeki nikah haktinde bir bozukluk olmadığı gibi kadınların da ehli kitap erkekleriyle yaptığı nikah haktinde bir eksiklik meydana gelmez. Amerika'daki Müslüman bir aile çocuklarını okula götürüp yazdırırken okul müdürü, Büyük annesinin de Müslüman olduğunu söylemiş ve çocuklara ilgi göstermiştir. Hristiyan bir torunun, ninesinin Müslüman olmasından dolayı İslam'a ve Müslümanlara sempati duyması çok güzel bir şeydir. Demek ki İslamla sempati duymaya sebep olacak böyle bir şuur en azından kazanılabilir. Müslümanlık kaybolmuş sayılmaz. Gayrimüslimli evlenecek kız, eğer dininin şouunda ise onu çocuklarına etrafındaki diğer insanlara ve hatta kocasını aşılayabilir. Ama dininden hiç haberi yoksa, onu aldırış etmiyorsa, zaten bir önemi yoktur. Belki daha az zararı dokunabilir, ama şunu da unutmamalı ki, böyle bir kimse belki de psikososyal sebeplerle eski aidiyetini daha çok arar ve ona bağlanabilir. Bu sebep bir yana, İslam'ın insanlara getirdiği dünya ve ahiret saadeti, Huzuru beni etkiledi ve bu fetvayı vermeme sebep oldu. Ben İslam'ın, insanlara maddi ve manevi sıkıntı çektirmek için gelmediğini, onların huzurunu kaçırmak, Allah'ın yarattığı tabii haklardan mahrum etmek için hükümler koymadığını biliyor ve buna inanıyorum. İslam'ın getirdiği hükümlerde insan tabiatını zorlama ve insani haklarını kullanmasını yasaklama yoktur. Hayatımı uğruna verdiğim İslam'a dair yazıklarım ve anlattıklarımın ruhu ve felsefesi budur. Hala öğrenmeye ve öğrendiğimi anlatmaya devam edeceğim. İslam, diğer dinlerin ve milletlerin nikahlarını ve bu nikaha bağlı neseplerin sübutunu, soyların sabitleci, kabul eder. Nikah aktinin sağlığı ve sıhhati hususunda din şartı yoktur. Din ancak sosyal açıdan bir ön şart olabilir. İslam alimi yalnız kendi problemini değil, bütün insanların ve Müslümanların problemlerini de çözmeyi düşünmek zorundadır. Herkes çözüm getirsin, hangisi daha kolay uygulanabilirse, o uygulansın. Belki de her bir çözüm bir aileye ve bir duruma daha uygun düşer. Yabancılarla evlenme, bir insan kaybedip etmeme sorunundan ayrı olarak bir insan gücü kazanıp kazanmama yönünden de düşünülmelidir. Bunun için evlenme konusunda din şart değildir. Önemli olan evleneceklerin anlaşmaları, geçinebilmeleri ve mudu olmalarıdır. Teyemmüm yerine abdest alma. Abdest alma konusunda önceki maddelerde bilgi vermiştim, ancak meselenin önemine binaen konuya burada bir iki cümle eklemek istiyorum. Bütün fıkıh kitaplarında, abdestin şartı olduğu yerler sayılır. Fakat Kur'an'a ve sağlam hadislere müracaat edildici zaman namazan başka yerde abdestin ve guslün yani yıkanmanın şart olmadığı görülür. Namazın dışında da temiz olmak her Müslümanın riayet etmesi gereken bir tutumdur. Temiz olmak ile abdest almak veya gusletmek ayrı ayrı şeylerdir. İnsan temiz olducu halde abdestsiz ve cünüp olabilir. Temizlikten ayrı olarak, Belli uzuvların belli şekilde ve özenle yıkanmasına abdestli olma ve abdest alma denir. Bu ancak namaz kılmak için farzdır. Abdest almak için farz veya ile namaz ayrımı yoktur, her ikisi kılınmadan abdest almak gerekir. Fıkha yanlış bir tatbikat geçmiştir. Kuraruda, su bulunmadığı zaman teyemmüm edilir, dendiği halde, Suyun fiilen bulunduğu ancak hava şartlarından veya suyun yıkanılmayacak soğuklukta olması gibi durumlarda da su yoktur hükmü verilmiş ve teyemmüme gidilmiştir. Bu durumlarda gusletmek için suyu yok hükmünde saymak doğrudur. Buna göre gusletmek gerektiğinde su ile gusledilemeyecekse sadece abdest alınır ve namaz kılınır, teyemmüme gerek yoktur. Bu, Kur'an'ın açık ifadesinde mevcut bir hükümdür. Yıkanmak için normal şartlar yani uygunsu ve mekanta hakkuk edene kadar böyle devam eder. Kur'an'da nesih yoktur. Nesih kelimesinin sözlükte iki manası vardır. Türkçe'de istinsah etme, kopya etme, aynısını yazma, nüsa çıkarma demektir. Türkçe'de iki nüsa çıkar, fotokopi çektir, cümlesine nüsa kelimesi anlamında nesetmek denir. Bu manasıldır. Kur'an'da bu anlamda kullanılmıştır doğrusu biz, yaptıklarınızı kaydediyorduk, birer kopyasını, nüsasını alıyoruz, bir ayette, melekler insanların yaptıklarının filmlerini çekiyor, ahirette insanlara yaptıkları böylece gösterilecektir, denmek isteniyor, neshin sözlükte zikredilen ikinci manası ise, bir şeyi kaldırmak, izale etmek, silmektir, bize öyle geliyor ki, bu anlam, Nesih nazariyesi ortaya çıktıktan sonra bu kelimeye verilmiştir. Bu manaya dayanarak Kur'an'da nesah olduğu iddia ediliyor. Kur'an'da nesi, bir casiye 45-29. Kelimesi de ayrıca kullanılıyor. Sözlükte olan bu iki mananın kullanılması mümkündür. Nesih nazariyesi, bir kanunun veya kanun meddesinin kaldırılıp yerine başka bir maddenin konmasıdır. Kurarıdan bir ayet kaldırılıp, silinip, onun yerine başka bir ayet konulmasına da nesih denir. Kur'an'ın bütünlük felsefesine ve gayesine, derinlicine vakıf olanlar kurar böyle bir nesih meselesi yoktur, demektedirler. Meseleye biraz daha açıklık getirince bu daha iyi anlaşılacaktır. İslam hukuk felsefesinde, usulü ilmi, nesih meselesi ayrıntıları ile incelenir ve şu sınıflama yapılır. Hem söz, lafız, hem de hüküm bakımından kaldırılan, ilga edilen yani nesledilen ay eder. Bunların hükmü kalmamış, kuraruda lafızları da bırakılmamıştır. Bunda münakaşa yoktur. Sözleri, lafızları, kuraruda olduğu halde hükümleri ilga edilmiş, geçersiz kılınmış, nesh edilmiş ay eder. Bütün tartışma bunlar hakkındadır. Sözleri kurardan silinmiş, izale edilmiş, kuraruda lafızları olmayan, Nesledilen ama hükümleri baki ve geçerli olan ayetler olduğu iddia edilir. Buna heze, Ömer'e ait bir cümle ile örnek verilmektedir. Arapça olarak düzgün bir cümle bile değildir, ayet olmaktan çok uzaktır. Kurarı da hem sözü, lafzı, hem hükmü baki kalan, hiçbir kısmı neshe uğramamış ay eder. Kur'an bunlardan ibarettir. Yukarıda ikinci beddeki tartışmanın tafsilatına girmeden şunu kısaca belirtelim. Kurarıda neslin, olduğunu iddia edenler arasında, mensuh yani hükm ilga, iptal, edilmiş ayyederin sayısında ihtilaf vardır. Ayrıca mensuh sayılan ayyeder ittifak halinde değildir, çoğu ihtilaflıdır. Mensuh ayyederin sayısını yüzlere çıkaranlar olduğu gibi üçe, beşe kadar indirenler de mevcuttur. İleri sürdükleri iki delil vardır. Tarihi delil, ayetin yani hükmü kalmamış ayetin kuraruda bulunması tarihi olayı hatırlamayı, hükümlerin tedrici olarak bildirildiğini görmeyi sağlar. Oysa bu delil, nesil edilenlerin kuraruda saklanmasına yeterli sayılmamaktadır. Kur'an bir tarih kitabı değil ki, tarihi olayları kutsallaştırsın. İkinci delilleri, mantıki bir delil sayılabilir. Alimler bazı ayetler arasında tenakuz ve muhalefet buldukları ve bu ayetleri uzlaştıramadıkları için birinin manasını neshe gitmişlerdir. Böyle bir delile başvurmaları da Kur'an'a aykırı düşer. Çünkü Kur Kur'an, da asla ihtilaflı ve tenakuzlu ayetler bulunmadığını açıkça belirtiyor. İki bu ayeti göz önüne alıp ayetlerin arasında gördükleri tene kuzu gidermeye çalışmaları gerekirken tene kuzu kabul edip iptal yani nesha gitmişlerdir. İleri sürdükleri deliller kendi icadları olup Kur'an'ın açık ifadesine ters düşmektedir. Kur'an'ın hem sözünü hem hükmünü ve esasını kabul eden alimlere göre kurarda nesihciye bir şey söz konusu olamaz. Yani hükmü iptal edilmiş. Kaldırılmış ve artık geçersiz olan tek bir ayet kurarı da yoktur. Böyle söyleyenler azınlıkta olan ancak derin düşünce ve Kur'an'ın bütünlük felsefesini kavrayan, anlayan ve anladıklarını anlatan alimlerdir. Ben de 2. Nisa 4. 82. Şimdi onlarla beraberim. Fakat çoğunluğun hakim fikrini kitaplardan okudum durdum, hocalarımdan dinledim. İlk okuduğum zamanlarda da zihnimde açıklanmaya muhtaç bir konuydu. Sonradan sebeplerini bulup açıkladım. Hayatım boyunca İslam'ı yaşamaya gayret ettim. İslam'ı ilimlere hakim olmadan eski bilgilere göre hayat zor gidiyordu, çok sıkıntı çekiyordum. Kendim gibi sıkıntı çekenleri de görüyordum. Yapamadığım ve başkalarının da yapamadığı şeyler oku bulabiliyordu. Ama İslami ilimleri iyi okuyup kitaplara hakim olmaya başladığım zaman, Kur'an'a başvurarak sorunlarıma ve Müslüman toplumların yeni sorunlarına da cevap bulmaya başlamıştım. Doktoramı Kur'an'ın felsefesi üzerine yapmam, beni bu sahada çok ilerletti ve geliştirdi. Anladığımı ve anlatabildicimi bütün açıklığıyla yazmaya ve konuşmaya başladım. Allah'tan başkasını memnun etmeyi gözden çıkardım. Kapılar arkasında özel toplantılar ve sohbetlerde, pek az da olsa yayınlarda, benim eski bildiklerimle aleyhime bilmeden, incelemeden söz söyleyenler çıkmıştı. Ama, Allah'a hamd ve şükürler olsun, Kur'an'ı anlayıp anlatma yolunda geri durmadan devam etme niyetindeyim. İlk anda fikirlerimin ve anlayışımın aleyhinde olanlara bile zamanla etki ettiğini gördüm ve bazı öğrencilerimin benden daha ileri gitme niyetinde olduklarını ve benden daha büyük atılımlar beklediklerini bana söylemeleri gerçekten çok, sevindirici ve çok mutlu bir ortama yaklaşıldığını göstermektedir. Kurtuluş, bu gençlerin daha, iyi yetişmesindedir, onlara yardımcı olmak, İslam'a hayat verilmesini isteyen bir Müslümanın görevidir. 35 sene önce, 1960, doktora tezimle başlattığım Kur'an'a başvurarak yanlışları düzeltme zihniyeti yeşermeye başladı. İşte hayatım böyle devam ederken, Kur'an'a baktığımda mensuh, hükmü lav edilmiş, yok farz edilmiş bir ayet problemimi çözdü. Anladım ki, Kur'arıda hükmü kalmamış, geçersiz hiçbir ayet yoktur. Kur'an'ın bütün ayetleri geçerlidir, hükümleri bakidir. Her ayet bir topluma uygulanabilir. Her ayetin bir anda tek bir topluma uygulanma şartı yoktur. Her ayet ayrı bir toplumun değişik şart ve zamanlarına uygun düşebilir. Bir topluma uygulanamayan bir ayeti hükümsüz, mensuh saymak saçmadır. Bir topluma uygulanamayan bir ayet, başka bir topluma uygulanabilir veya aynı topluma başka bir zamanda uygulanabilir. Bundan dolayı bazı ayetlerin bir toplumda uygulanma imkanı belirli bir zaman için yoksa o toplumu dinden çıkmış ve kurardan ayrılmış saymak yanlıştır. O toplum, mensuh sayılan ayete uygan davranmış olabilir. O ayeti mensuh sayarsanız, o ayete göre hareket eden insan veya toplumu dine aykırı hareket etmekle suçlayabilirsiniz. Ama ayeti inkar etmeyip geçerli sayarsanız pek çok insanı ve toplumu İslam dairesi içinde görürsünüz. İşte Kur'an'ı 360 derecelik açıyla anlamanın faydası budur. Toplumun içinde bulunduğu durumun Kur'an'ın bütünlüğü içinde ayetlerden hangisine uygun düşeceği hesaba katılmalıdır. Bu anlayışın özelliği şuradadır. İnsanlar standart yani robot gibi tek ayar ve kalıpta olmadıkları gibi toplumlarda tek ayar ve kalıpta olamazlar. Standartlık yani tek düzelik insan tabiatına aykırıdır. Bir insan kendi içinde bile tek düze ve tek ayarda olamaz. Bütün bu değişik durumları kapsamak ve kuşatmak, kurarı da birbirine zıt görünen ayetlerle sağlanmıştır. Bundan dolayı Kur'an bütün toplumlara ve zamanlara uygulanabilecek gerçeklik ve özelliktedir. Kur'an'ın her ayeti geçerlidir ve hükmü baki'dir. Fikrine böylece ulaştım. Kur'an tek tip insan ve tek tip toplum yaratma peşinde değil, her tip insanın ve her tip toplumun içinde yaşama niyetinde ve emelindedir. Bu Kur'an felsefesinin ruhudur. Bunu kavrayamayan Kur'an'ı anlayamaz. Kur'an'da eşcinselliğin hükmü fakihlerin Kur'an-ı Kerim'i anlamakta ve ayetleri olaylara gereği gibi tatbik etmekte dikkattan kaçırmış oldukları konulardan biri de eşcinselliktir. Bu ihmallerin sebepleri üzerinde durmak faydalı olabilir, ama biz bir tanesini hatırlatmakla yetineceğiz, o da nesih nazariyesidir. Nesih bir ilke olarak benimseyince, Ayeti yeri mensuh sayıp hükümden düşürmek ve sonra doğru ya da yanlış hadislere dayanarak hüküm çıkarmak gelenek ve teamül haline getirilmiştir. Fakihlerin eşcinsellik hakkında ileri sürdükleri hükümleri şöyle sıralamak mümkündür. Ebu Hanife'ye göre, homoseksüele ceza, het, yoktur. Fakat tazir cezası verilir. Tazir cezası, siyasi ve toplumsal bir cezadır. Ya hapsedilir? ya da tövbe eder. Eğer adet haline getirirse, siyasi ve toplumsal açıdan devlet başkanı tarafından, kadının hükmüyle öldürülür. İmam bu Yusuf ve Muhammed göre homoseksüellik zina hükmündedir, zinanın cezası verilir. İmam Şafii'ye göre iki hüküm vardır. İlk hükme göre homoseksüellik zina gibidir ve het, şeri ceza, ile cezalandırılır. İkincisinde ise ne olursa olsun mutlaka ölümle cezalandırılır. İmam Şafii burada Hz. Peygamber'e isnat edilen faili de mefulu da öldürün sözüne dayanır. Bunun doğru olup olmadığı şüphelidir. Ayrıca incelenmelidir. Sahabe gibi olmasında ihtilaf etmiştir. Homoseksüelin ateşte yakılması, üzerine duvar yıkılması, yüksek bir yerden başaşağı yuvarlanarak ardından taş kaya yuvarlanması gibi cezalar takdir edenler olmuştur. 1. Homo, men, adam, beşer, insanoğlu anlamındadır. Homoseksüel, homoseksüel, cinsel sapık, şehvi isteklerini kendi cinsinden kimselerle yatıştırma huyunda olan kimseye denir. Eşcinsellik kelimesi, homoseksüelin tam Türkçe karşılığı olur. Homoseksüel, Türkçe'de eşcinsel, hem erkek erkeğe hem kadın kadına cinsel ilişki kurana denmesiyle iki cinse de şamil olur. Nitekim erkeğin erkeğe cinsi münasebetini livata, Türkçe oğlancılık ve kullan para. Kadının kadınla oğlan şey evi ilişkisine ise Arapça sihak, Türkçe sevicilik deniyor. Fakihlerin livata ve sevicilik hakkındaki hükümlerini zikrettik. Bu hükümlerin dayandığı sağlam bir delil bulunmamaktadır. Her bir fakih toplumunun 1. Bekir Marginani, elidaye Dayı, İbenne İmam Şerhi, Fethullah Kadir, 4, 150 ve durumuna ve kendi anlayışına ve göre değerlendirerek içtihat etmiştir. Oysa Nisa süresindeki iki ayet, hem Livata'ya hem de seviciliğe açıkça hüküm getirmiştir. Ama fakihler bu iki ayeti mensuh yani hükmü kaldırılmış, lav edilmiş saydıklarından ve bu ayetleri zina olarak değerlendirerek telilsiz, Dayanaksız hüküm yürütmüşlerdir. Hem bu iki ayette zina manası vererek ki ayette zina kelimesi geçmiyor hem de ayeti mensuh saymakta yanılmışlardır. Kur'an'ı anlamayıp onu nesh etmelerinin ve bu kadar saçma cezalar uydurmalarının kendilerine yakışmadığını söylemekle yetineceğim. Bunun için öncekilerin her dediğine dikkat etmeli ve sorgulamalıdır. Şimdi bu iki ayeti görelim. Kadınlarınızdan fuhuş yapan olursa onlara karşı içinizden dört tanık getirin, eğer tanıklık ederlerse, ölünceye kadar veya Allah onlara bir yol kılana kadar o kadınları evlerde tutun. 2. Bu ayette Türkçe'de belirtilmeyen Arapça özelliklere değinelim. Önce fahişe deniyor, zina denmiyor, arada fark vardır. Kadınlarınızdan fuhuş yapan cümlesinin anlattığı kadının kadınla olmasıdır. Kadın ve erkek beraber zikredilmemiştir. Erkekler hakkındaki ayet sonra geliyor. Zina erkekle kadın arasında olur. Kadın kadına olana zina denmez ve Kur'an buna ayrı bir isim de vermemiştir. Fahişe sözü geneldir. Zinaya, iftiraya, adam öldürmeye, haram yemeye, yalana, livataya, seviciliğe vesaire denir. Üçüncü olarak bunu yapan kadınların evde tutulmaları, hapsedilmeleri ve 2. Nisa 4-15. Gözaltında Bulundurulmaları Hükmü, nafakalarının başkasına ait olmasındandır. Dışarı çıkıp nafakaları için çalışmaya mecburiyetleri yoktu. Bugün çalışan ve nafakalarını kendileri temin eden kadınlara bu hüküm uygulanmaz. Allah onlara bir yol kılıncaya kadarın anlamı, evlenirler ve böylece kocalarının kontrolüne girerler. Bu ayet nesihciler tarafından iptal edilmiş olup mensuh sayıldığından sevici kadınlar hakkındaki hüküm, zinaya verilen hükme kiyasem verilmiştir. Ama ayetin anlamı açık olduğu için ve mensuhte olmadığı için sevici kadınlar hakkında Kur'an'ın bu hükmü baki ve geçerlidir. Livata ile ilgili ayet ise, sizden iki erkek bunu yaparsa, onları incitin. Eğer tövbe eder, düzeltirlerse, onları bırakın.3 bu ayette dikkat edilecek noktalar, öncelikle iki erkek zikrediliyor, önceki ayette kadınlar çoğul olarak zikredilmiştir, böylece bu iki ayet arasına fark konmuş oluyor. Eğer bir önceki ayet, kadın erkek arasında olan zinayı kastetseydi, bu ayete ihtiyaç kalmazdı, İki ayette de zina kastedilseydi zina ayetindeki dört cezalarla aynı olurdu ve bu ayet tekrardan ibaret kalırdı. Oysa ikinci ayetin cezası incitmek ve tedip etmektir, birinci ayette bu ceza yoktur, ayrıca tövbe ve ıslah olma şartı da getiriliyor, bu iki şart gerçekleşirse, erkek hemen serbest bırakılıyor, buradaki ceza da süre tanımadan hemen infaza geçiliyor ve adam, 3 Nisa 4 16. 4 Nur 24 2. serbest kalıyor, çünkü adam çalışmak zorundadır, bir takım kimselerin geçimi ona ait olabilir. Bu ayetler açıkça ortadayken, bu ayetlerdeki durumları zina olarak yorumlamışlar, sonra da zinanın hükmünün başka bir ayette bulunduğuna hükmederek bu ayetlere lüzum kalmadığı sonucuna varmışlardır. Böylece bu ayetleri mensuh sayarak kendiliklerinden hükümler istinbat etmişlerdir. Sonuç olarak bu ayetler, mensuh değildir ve eşcinsellik hakkında her iki cinse de ayrı ayrı ceza vermektedir. Ancak, bu cezaların teferruatı ve uygulanışa hususunda içtihatlar yapılabilir. Onlar da toplumdan topluma ve şartlara göre değişirler. Hiç ceza verilmeyecek bir durumla da karşılaşılabilir. Teheccüd Gece Kur'an okumaktır. Vücut kökünden türeyen teheccüd kelimesi Arapçada iki zıt anlama gelmektedir. Hucud uyumak ve uyanık olmak, uyanık durmak, demektir. Teheccüd kelimesi ise uykudan uzaklaşmak, uykudan kalkmak, uyanmak yani uykuyu bir yana bırakmak manasında kullanılan bir türeme biçimidir. Bu kalıp ve biçime göre yapılmış kelimelerden bir tanesi de teessümdür. Bunun kökü günah anlamına gelen iseme olup teessüm, isemeden uzaklaşmak, günahtan kaçınmak demektir. Öyle anlaşılıyor ki, hücut kelimesine uyanık olma manası teheccüd kelimesinin türemesinden sonra katılmıştır. 1. Teheccüd, uykudan uyanmak, uykuyu terk etmek ve bir yana bırakmaktır. Bu manadan hareket ederek, uykudan uyanmadan da uykuyu bırakmak, bir zebidi, tacılar Rus, 9, 334 vd, kuvvet baskısı. Yani uyumamak anlamı verilmiş ve teheccüdün iki zıtma manası olduğu söylenmiştir. Şu ortaya çıkmaktadır. Teheccüd, yalnız uykudan uyanmak değildir, hiç uyumadan uyanık kalmak suretiyle de teheccüd yapılmış olur. Kur'an-ı Kerim'de teheccüd kelimesi bir yerde geçmektedir ve sana gerekli olmadan geceleyin uyan, onu oku. 2- İslam alimleri bu ayette zikredilen bir zamirinin bir önceki ayette geçen Kur'an'a ait olduğunda ittifak etmiş oldukları halde, Kur'an okumayı değil için de Kur'an okumakta olan namazı esas almışlardır ve ayeti gece kalk namaz kıl şeklinde yorumlamışlardır. 3- Bizim bu konudaki anlayışımız, teheccüd kelimesine verilmiş olan iki zıt anlamdan hareket ederek şöyledir. Teheccüd hiç uyumadan geceleyin Kur'an okumak anlamına da gelir. Şüphesiz Kur'an okumak daha genel olarak dinin bütün hükümlerini ve esaslarını öğrenme, okuma ve bunlar üzerinde düşünme anlamına gelir. Bu nafi ile namazdan çok daha önemlidir. Ayrıca namazın vakitleri tayin ve tespit edilmiştir. Ayrıca namaz kılın emri vermenin bir hikmeti olmaz. Nafi ile namazlar herhangi bir emre değil, insanın kendi isteğine ve zamanın vereceği imkana bağlıdır. Teheccüd Uyanmak olarak alınırsa uyuduktan sonra kalkıp Kur'an okulmasına emir olur ki bu şu 2 İsra 17 79. 3 Çömerzemahşeri El Keşşaf 2 462 Muhammed Hüseyin Tabatabai El Mizan 13 15 İsmail Bekesir Et Tefsir 354 Muhammed Kurtubi Et Tefsir 10 308 anlama gelir. İnsan gündüzleri yorulur, akşam eve gelince istirahat etme ihtiyacı duyar, yemeğini yer ve yatsı namazını kıldıktan sonra hemen uyumak isteyebilir. Böyle bir süre uyuyarak istirahat ettikten sonra uyandığında, kalkar Kur'an okur. Ama, bu arada namaz da kılabilir. Üzerinde durmak istediğimiz, teheccüdün sadece namaz kılmak için ve namaz geyesiyle uykudan kalkmaya delalet etmediğini işaret etmektir. Dikkat edilecek olursa, insanın gece sakin bir hava içinde dinlenmiş olarak Kur'an okuması, bilim elde etmesi, ders çalışması, yalnız kendisine değil, bütün insanlara faydalı olacak bir şey öğrenmesi, hayatta bir yanlışı düzeltmesi, bir yanlış inancı doğrultması çok önemli ve çok mükafatlı bir iştir. Namaz kılmaktan daha faziletlidir. Çünkü ilim bütün insanlara faydalıdır. Namaz ise şahsidir ve topluma, başkasına ait meşru bir işe engel olmamak şartıyla ceizdir. İslam'ın ilk dönemlerinde, okuyacak kitap ve hatta herkesin elinde bulunabilecek sayıda Kur'an olmadığı için, insanların gece uyandıklarında veya uykuları gelmemişse yapacakları en iyi işin namaz kılmak olduğunda şüphe yoktur. Ama o zamana göre namaz kılmak en uygun ve kolaysa da zamanımızda bilim yapmak, tahsil etmek, Kur'an okuyup anlamaya çalışmak şüphesiz daha sevap, faziletli ve faydalıdır. İşte zamana, Şardara ve Mekan'a göre hükümlerin değişmesi, önemlerin azalıp çoğalması duruma göredir. Müslümanlar, namaz kılmaya önem verdikleri kadar Kur'an okumaya önem vermemekte ve hele, Kur'an'ı anlamaya hiç yönelmemektedirler. Oysa, Müzzemmil Suresi Kur'an okumaya ayrı bir önem vermektedir. Bununla ilgili başka bir da, beş vakit namazın dışında gece kalkıp namaz kılmaya dair kurarda bir emir olmamasına rağmen Kur'an okumaya dair kesin emir bulunmasıdır. Ayrıca bu her zaman bilime verilen önemi, bilimin sükun ve huzur içinde, zihni karışıklık ve bulanıklıktan, maddi gürültüden, Manevi endişe ve tasadan uzak olunduğu zaman daha iyi yapılabileceğini gösterir. Müzzemmil suresinin ilk 7 ve 20. ayetinde ifade edildiği gibi, Gecenin herhangi bir vaktinde uygun olunursa, kalkıp sakin, ağır ağır, bilinçli, kendine hakim olarak Kur'an okunursa daha etkili, daha kolay ve daha sağlam olarak insanın zihnine yerleşir. Çünkü gürültü ve daha da insanın anlayışına engel olur zihnin toplanmasına ve yoğunlaşmasına mani olur, ey gecenin az bir bölümünde, yarısında, ya da yarısından önce veya yarısından sonra kalk ve ağır ağır Kur'an oku, doğrusu biz sana sorumlulucu ağır bir söz indireceğiz, doğrusu gece kalkışı baskıca daha etkilidir ve söylemi de daha dokunaklıdır, doğrusu, gündüz, senin uzun uzun koşturmaların vardır dört, doğrusu Rabbin, senin ve seninle beraber bulunanlardan bir bölüğün, gecenin üçte ikisi kadarında, yarısında ve üçte birinde kalktığını bilir. Allah gece ve gündüzü ölçümlemiştir. Sizin onu ölçemeyeceğinizi bildiğinden sizi başlattı. Artık Kur'udan 4 Müzammil 73 1 7 kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizden hasta olanları. Allah'ın bolluğundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşanları ve Allah yolunda savaşacak olanları bilir. Bunun için Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. 5. Ama mutlaka Kur'an'ı anlayarak okuyun. Herkes kendi durumuna göre okumayı düşünsün. Bunu da sıkı bir hesaba, zaman ve sayıya bağlamayın, altından kalkamazsınız. İşte bu sure, insanları tek düzeliğe, tek standarda, tek bir biçime sokmaya, bağlamaya açıkça karşıdır. Verdiği ihtimaller örnek olup çoğaltılabilirler. 5 Müzzemmil 73 20. Kadının sesi Aram değildir. Öyle Müslümanlar türedi ki insanın aklına has alasına sımayan, dinin hiç tasvip etmediği hurafeler üretmekte ve uygulamaktadırlar. İçli Dışı dost ve kapı komşusu olan iki ailenin kadınları büyük günah olur. Dünya ve yıkılır düşüncesiyle ötekinin kocasının bulunduğu yerde kocasına seslenemiyor. Oysa aynı kadın telefonla aynı adamla konuşuyor. Dahası var, bu kadınlar, çarşıda, pazarda başka erkeklerle gayet sert tartışarak pazarlık yapabiliyor. Ama içli dışı dost olan ve birbirinin evinde oturan bu kadınlar, o evin erkeğiyle konuşmayı günah sayıyor. Bu ne biçim Müslümanlık? Müslümanlığı bu hale düşürüp perişan ettiler. Dinde mantıksızlık budur. Bazı kişiler de misafir geldiği evin hanımı ile görüşür, konuşur, hal hatır sorar fakat kendi karısını evine misafir getirdiği arkadaşına göstermez. O halde kendisi de arkadaşının karısıyla konuşmamalıdır. Bu davranışlar hep cehaletinin eseridir. Dinde cahil olmak kadar kötü ve çirkin bir şey yoktur. Ama bu cahiler, fen ve modern bilimlerde yüksek diploma sahibidir. Bunlarla Müslümanlık yükselir mi? Günümüzde insanı insandan nefret ettiren bu saçmalıklara başkaları da eklenmektedir. Biz burada yalnız kadının sesinin nikahı düşecek yabancı erkeğe haram olduğunu iddia edenlerin Kur'an'ı anlamadıklarını gösterecek ve Kur'an'a aykırı hareket ettikleri konusunda açıklık getireceğiz. Ey Peygamberin Hanımları! Sizler herhangi bir kadın gibi değilsiniz, Allah'a saygılıyseniz, kırıtarak konuşmayın, yoksa kalbi bozuk olan kimse ümide kapılır. Duru söz söyleyin, 1- Bu ayette kadınların sesleri değil ancak bayacı, adi ve tahrik edici söz söylemeleri yasaklanmıştır. Doğru, ciddi, şerefli ve tabi sesleriyle, maruf, konuşmaları emredilmiştir. Kadınlığını pazarlayacak şekilde ses tonunu cezbedici bir şekilde alçaltıp konuşması için de fitne fesat bulunanları kendisi de fesatçı olduğu için yoldan çıkarabilir. Bundan da anlaşılmalıdır ki, kadının sesi normal biçimde asla yasak değildir. Kur'andaki tekabüliyet kuralına göre kadınların sesleri ve ses tonları ile ilgili bu ayeti erkeklere de aittir. Erkeklerin de bayağı ve adi sözlerle kadınları kışkırtmaları ve kandırmaları, zihinlerini çelmeleri yasaklanmıştır. Onların da doğru dürüst, ciddi ve tabii sesleriyle konuşmaları buradaki emrim gereğidir. Bir Ahzab 33-32. Kadınlar ehe kemiğinden yaratılmamıştır. İslam dini, daha ilk andan itibaren açık seçik, herkesin önünde olan, vahye dayanan kutsal kitaba Kur'an'a dayanır. İnsanoğlu atalardan ve komşulardan gelen kültürün etkisinde kalıp bu kadar açık olan sözleri başka istikametlere, bu sözlerin tahammül edemeyeceği, taşıyamayacağı manalara göre yorumlamaya, başka yöne çekmeye eğilim göstermiş ve bunu fiilen de yapmıştır. En kutsal şeyler bile istismara karşı tamamen korunamamıştır. Bir en azından İslam anlaşılması istendiği ve gerektiği gibi korunamamıştır. Şükür Allah'a ki Kur'an'ın lafzı tamamen korunabilmiştir. Bu konulardan biri de kadınların erkeğin erkek kemiğinden yaratıldığına ortaya atıp üzerinde yorumlar. Bir Civaç, Din Sosyolojisine Giriş S20 çeviren Battal İnandı, Ankara, 1987. üretmektir. Bu yorumlar Kadınların yaratılıştaki derecelerinin erkeklerden düşük olduğu iddiasını gündeme getirmiştir. Bunun kurarı da hiçbir yeri olmadığı gibi ona işaret edecek bir sözde bulunmamaktadır. Kur'an Tevrat'ı bir vahiy kitaba kabul etmekte ise de Tevrat'ta vahiy ile halkın kültürü birbirine karışmıştır. Vahiy ile kültürü ayırmak belki Kur'an esas alındığı zaman mümkün olabilir. Bu kültürün bir kısmı Müslümanların ilk nesil gençleri Genç sahabe, tarafından benimsenip İslamlaştırılmış ve Kur'an'ı yorumlamada yanlış olarak ölçü alınmıştır. Kadın ve erkeğin yaratılışı hususunda Tevrat'ta şu ifadeleri bulmaktayız. Allah, insanı kendi suretinde yarattı, onları erkek ve dişi olarak yarattı ve onları mübarek eyledi. 2- Adem, hayvanların hepsine, hava kuşlarına ve çöl hayvanlarının hepsine isim verdi. Fakat... Adem için kendine münasip bir yardımcı bulunmadı, Rabb'Allah, Adem'e ağır bir uyku getirdi, uyuduğu zaman, onun ey kemiklerinden birini alarak yerine et ile doldurdu, Rabb'Allah, Adem'den aldığı ey kadını yaratıp onu Adem'e götürdü ve Adem, şimdi bu, kemiklerimden kemik ve etlerimden ettir, bu insandan alındığı için ona Nisa, kadın, adı verilsin, dedi, 3. Burada etimolojik bir noktaya işaret etmek yerinde olacaktır. İbranca'da kocaya iş ve kadına işe denir. İşin çoğulu işin ve en aşımdır. İş kocaya, iki tekvin bir 27. 3 tekvin yirmi Şubat 24. Dendiği gibi, adama ve ileri gelenlere de denir. Ayrıca, enoş kelimesi erkeğe, kocaya, adama da denmekte olup en aile, karı, anlamında kullanılmaktadır. Bunun sıfat şekli en oşi insani demektir. İngilizce'de işe, men, husband ve ise yevo, Arapça'da ise işe, Merve ve işe denmektedir. 1885 ve 1958 yıllarında basılmış Tevrat'ın Türkçe tercümesinde işe, insan ve ise yan denmiştir. Aslında Nisa Arapça mere kelimesinin kural dışı çoğulu sayılmaktadır. Bunun için Nisa kelimesinin, tekili olan mire yerine kullanılması yanlıştır. İbranca iş kök kelimesini Arapça ile karşılarsak, öyle zannediyorum ki, bunu Arapçada araya bir nun harfi kaynaştırmak süretiyle veya tersi Arapçadaki nun harfi kaldırılarak iş olmuştur. 4. Arapçada insin çoğulu enası, unas, nas gelir. İbranca'da ise işin çoğulu enasim gelmektedir. Burada üzerinde durmak istediğim nokta, Adem'in madem benim E'ye yaratıldı, benim ismimden koparılmış bir isim verilsin, demesinden Tevrat'ta adam, koca anlamında olan işin kökünden nişanın ve İngilizce demenden woman kelimesinin türetilmesidir, 5 Türkçe'de böyle bir isim türemesi bilmediğimden koca ve karı olarak tercüme ettim ise de aslında işaret ettiğim dillerde, bu iki kelime arasında. 4 Arapça ile İbranca arasında şu fark bulunmaktadır. Arapça'da, S ve, Ş, harfleri İbranca'da, S, olarak okunur. 5 Tevrat, Tekvin 21 Şubat 24, Arapça, İngilizce, Türkçe tercümeleri ve İbranca aslı, Abraham 5 Oşan, Milona Daş, 139, 62, Reuben Aviron Ebrev English Dictionary, 15, Profesör. David Iyalon, Milon Arabe İbri, 12-346 Böyle bir bağın bulunduğunu belirtmek istedim. Bu bağın, tevratın metninde açıkça zikredilmiş olduğunu tercümeyi dikkatlice okuyan fark edebilecektir. Havva kelimesinin kökü konusunda ihtilaf vardır. İbranca'da yaşama ve hayat anlamına gelen H.Y.H.H.E. kökünden geldiğini söyleyen olduğu gibi, Aramca'da H.Y.E. olduğu ileri sürülmüştür. Tevrat'ta deyin oğlunun iki cinsten, erkek ve dişi olarak yaratıldığı anlatılmıştır. Altı olsa, tekvinde yedi önce Adem'in yaratıldığı ve sonra onun yalnız kaldığını gören Rabb'in, ona ee, kaburga, kemiğinden bir yardımcı yarattığı anlatılır. Adem'den çıkardığı ee kemiği yerini de ekle doldurdu. Sekiz Tevrat'ın İngilizce şerhinde havanın yaratılmasının sebebi şöyle anlatılmıştır, Rab Hayvanları ve Adem'i yarattı, ama hayvanların içinde insana yakın ve ona arkadaşlık edecek kimse bulunmadı ve Adem yalnız kaldı, ona, yardımcı ve hem de zıt cinsten olan bir arkadaşı yaratmaya karar verince Adem'in neye kemiğinden birini alıp havayı yarattı ve havaya ad vermeyi de Rab, Adem'e bıraktı, Adem de ona kadın, karı ve erkeğin dişisi anlamına gelen adı verdi. Buradaki Havva'nın Adem'in E'ye yaratılmasına dair kıssanın, Sümerler'deki yaratma kıssasından alınmış olabileceğine ihtimal verilmektedir. 9. Adem'in E'ye yaratılan Havva'ya, 6. Tekvin bir 28 7. Tekvin 2-18. 8. The interpreterse Digitonary of the Bible 2, 181, 182. 9. The interpreterse One Volume Commentary on the. Bible, P. 5, Abington Pires, 1971. Adem'in verdiği ilk kadın işi olduğunu anlattık. Ancak Havva adını da gene Adem'in verdiğini Tevrat'tan öğreniyoruz. 10 Havva kelimesi İbranca Hayat Hıha kökünden türetilen bir kelimedir ve bütün canlıların, hayat sahibi olanların anası olmasını ifade ettiği anlatılmaktadır. Ve Adem, karısının adını Havva koydu. Çünkü bütün yaşayanların anası oldu. Adem ile Havva cennette yaşarken, Havva yılanın sözlerini aldanıp yasak olan ağacın meyvesinden yedi ve kocasını da yemeye ikna etti. Allah, Adem'i sorguya çekince suçu Havva'nın üzerine attı. Bunun için, Havva'ya hamile kalma, çocuk doğurma ve kocasına boyun eme cezası verildi. Kadına dedi, zahmetine ve gebeliğiniz ziyadesiyle çoğaltacağım. Ari ile çocuk doğuracaksın ve arzun kocanı olacak, o da sana hakim olacaktır. 11. Yahudi literatüründe Adem'in havadan önce yaratılma sebebi şöyle anlatılır, Allah, daha önce havanın bir şikayet kaynağı olacağını bildiği için onun yaratılmasını, Adem'in havaya olan istek ve ihtiyacına bırakmış. Adem de arzusunu ortaya koyunca, Allah havayı yaratmıştır. Havva, Adem'in sağdan 13. kaburga kemiğinden ve kalbinin etinden yaratılmıştır, 12. Simon Johan de Havva'nın yaratılma sebebini şöyle anlatır, Havva yaratılan ilk kadındır, Adem'in karısı ve insanoğlunun anası olup diğer hayvanların, 10. tekvin 320, 11. tekvin 3. 16. 12. the Universal Geishengilopedia, 5275,1903 Adem'e arzusuna göre, arkadaş olmaları başarısızlıca uğradığı zaman, Allah, Adem'e uyku verdi ve o esnada Havva'yı yarattı. 13. Oscar Modlinger ise şunu anlatmaya çalışmaktadır, Adem'in ilk karısı Havva değil, Adem gibi topraktan yaratılmış olan Lilith'tir. O, haklarının ve imtiyazlarının Adem'inkine eşit olduğunu iddia etti ve böylece Adem'in yanına çıkmaktan men edilerek cezalandırıldı. Havva, Adem'in neyekeminden yaratıldı ki, Adem'in onun üzerinde manevi bir üstünlüğü olsun. Aynı zamanda, Havva'nın bu biçimde yaratılmasında, benzerler birbirine daha çok ısınır ve ayrılmaz, düşüncesi de vardı. 14. Kadının yaratılma hikayesinin edebi şeklini almadan, yani kitaplara geçmeden çok önce halk arasında nakledili duran bir kısa olduğu ileri sürülmektedir. 15. Bu hikaye İslam kültürüne de Yahudilerden geçmiştir. Yalnız, İslam kültüründe Havva'nın Adem'in sol kaburgasından yaratıldığı zikredilmektedir. Şu var ki, Kur'an-ı Kerim'de Havva adı geçmiyor ancak Adem'in karısı, zevcesi tabiri kullanılmaktadır. 16. Şimdi de İslam'ı kaynaklardan hadisleri gözden geçirelim. Tabiri tefsirinde i̇bene İsaaktan şöyle nakledilmektedir. Ehli kitap olan ehli Tevrat'tan ve ayrıca Abdullah ka Abbas gibi ilim adamlarından bize kadar ulaştığına göre Adem'e bir uyku çöktü. Sonra melek sol yanındaki en ağır kaburga kemiklerinden aldı ve yeri. 13 Universal Universalci Hişenciclopedia 4 196. 14 ibit 4 19 48. 15 ibit 5 276. 16 ibit 5 273. Etle düzeltildi. Adem uyumakta olup uykusundan kalkmamıştı ki, yüce Allah oya kemiklerinden karısı havayı yarattı, onda sükun bulsun diye onu kadın şeklinde yaptı. Adem uyanınca havayı yanında gördü. Anlatıldığına göre doğrusunu Allah bilir ve şöyle dedi: Etimdir, kanımdır ve esimdir ve onda rahatlık buldum. 17 bu rivayetten anlaşılıyor ki Abdullah P. Abbas bu husustaki fikir ve sözlerini Yahudilerden aldı. Abdullah kültürlü bir kimse olduğu için, etrafında bulunan kimseler ve ilim adamları ile temas ederek bunları öğrenmişti. İslam'ın verdiği öğrenim aşkı ile başkalarının biliminden faydalanmaktaydı. Bunun gibi zeki, öğrenme heveslisi olan kimselerin bulunmasının normal olduğunu, Onların rivayetlerine de dinin değil böyle kültürün etki ettiğini düşünmek, sosyal ilişkilerin ve bilim öğreniminin gereği olarak görmek lazımdır. Bugün Müslümanlar tarafından çok ilerlemiş kültürel, sosyal ve ilim münasebelerine ait araştırmalar, yansız ve ilmi bir şekilde ele alınıp incelenmeli. Müslümanların kültürlerinin kaynakları elden geçirilmeli ve eski bilgiler yeni ilim araştırmaları ışığında yeniden gözden geçirilip değerlendirilmelidir. Eskilerin kültürleri ilk Müslümanlar tarafından böylece nakledilmiş ve sonraki Müslümanlarca ilk Müslümanlara yanlış olarak verilen kutsallıktan dolayı, bu kültürlerden ve kutsal metin kabul edilmiştir. 17 Taberi, Tefsir, 4, 224 225, aynı, umde Kari, Buhari Şerhi, 9, 462, ki İslam'ın gerçek hedefini yanıltmıştır. Eski alimler sadece sahabeden, ilk nesil Müslümanlar, nakledilenleri genellikle olumlu olarak kabul etmişler ve din sayılmalarını tercih etmişlerdir. Sahabenin o sözlerini nakletmelerini, o sözlere güvenmek için yeterli görmüşlerdir. Bu çok tehlikeli yanlışlara sebep ve kaynak oluşturmuştur. Din ve kültür ayırt edilmemiştir. Kültürü din saymışlardır. Buhari, Ebu Hurere'den rivayet edilen bir hadiste heze, Peygamber şöyle diyor, Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna eziyet etmesin, kadınlara iyilikte bulunsun. Çünkü kadın e, -e kemiğinden yaratıldı. E-e kemiğinin en erisi en yüksekte olanıdır onu doğrultmaya kalkarsan onu kırarsın, öyle bırakırsan daima eri kalır. 18- Ebu Hureyre'nin başka bir rivayetinde ise, kadındaki eriliği doğrultmadan ondan istifade edebilirsin denmiştir. 19- Ebu Hureyre'nin heze, peygambere isnat ettiği bu hadisin sözlerinin etimolojik ve sosyal açıklamaları yapılmıştır. Alimler kadındaki eriliği kırmanın onu boşamak demek olduğu, Kadınların eriliğinin düzeltilemeyeceği, onların ezalarına sabredilmesi ve onlarla iyi geçinmenin gerektiği, onlarsız sı olmayacağı şeklinde açıklamalarda bulunmuşlardır. 20 bu iki rivayette Abdullah bin Abbas ve Buhurey'nin rivayetlerinde taban tabana zıt iki durumla karşılaşıyoruz. İbn Abbas gibi okur yazar ve 18 aynı Umdetül Kari, Buhari Şehi 9 462 19 Kirmani, Buhari Şerhi, 19, 131, 131, 20 Aynı, Umdetulkari, Kari, 7, 315, 9, 462, 463, Kestalani, İrşedis Sarı, Şerhulal Buhari, 7, 75, 5, 313, Kirmani, Buhari Şerhi, 13, 228. Alim birinin rivayeti Tevrat'ınkile aynı ve onu heze peygambere isnat etmiyor. Ancak Ebu Hureyre kadınların erkeklerinden yaratıldığını ve onlara acıyarak iyi muamele edilmeleri gerektiği sözü ve tavsiyesini heze peygambere isnat ediyor. Ebu Hureyre okur yazar değil. Heze peygambere bu sözü nasıl isnat ediyor? Bunun üzerinde hiç durulmadı. Buhari bunu nakletti. Herkes olduğu gibi kabul edip kelimelerini açıklamaya koyuldu. Ebu Hureyre ile İbn Abbas çağdaş. Hangisinin sözü öne alınacak? Ebu Hureyre bu sözü gerçekten heze peygamberden duymuş mu yoksa başkası tarafından Ebu Hureyre'nin ağzından peygambere mi isnat edilmiştir? Ya da bu söz toplumda dolaşıyordu da heze Peygamberin söylemesine daha çok yakışır ve aynı zamanda gayipten bir bilgiyi ancak Peygamberin verebileceği düşünülerek mi ona isnat edilmiştir. Çünkü hadisçilerin şöyle bir yanlış kuralı bulunmaktadır: tecrübe veya akılla bilinemeyecek bir sözüm kaynağı ancak heze, Peygamber olabilir. Ne yazık ki o anda İbn Abbas bu sözüm kaynağını biliyordu ve onu heze. Peygamber e isnat etmedi. Bu iki zat hiç karşılaşmamış ve ilim teattisinde bulunmamış mıydı? Rabi B. Enes, Havva Adem'in çamurundan yaratıldı, dedi ve sizi çamurdan yaratan, sonra bir süreye hükmeden odur 21 ayetini delil getirdi. Aslında insanlar, sizi tek bir canından, nefsten Yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden de pek çok erkek ve kadın yayan Rabbinize saygılı olun. 2-2 ayetini, 2 enam 6 2 2-2-4-1, delil getirmesi daha doğruydu. 23- Burada sorulacak soru şudur, Rabbime Enes, Ebu Hureyre'nin hadisini bilmiyor muydu da böyle söyledi, çünkü bu söz heze, Peygamber'e isnat edilen söze tamamen zıt görünmektedir, yoksa Ebu Hureyle de öyle bir söz söylemedi ve ona da sonradan isnat mı edildi, bize bu çok daha muhtemel gözüküyor, hadisçilerin zikrettiğimiz kuralı burada tutmadı, çünkü, havanın e yaratıldığına dair ifadeler Tevrat'ta vardır ve aynı zamanda yanlıştır, İki noktadan heze, Peygamber'e isnadı doğru olmaz, Peygamber Tevrat'tan almış olacağı için ve açıklayacağımız gibi Kur'an'a ters düştüğü için, bu münasebetle hezeh, Peygamberin hadisleriyle ilgili başka yerlerde sırası gelmişken söylemiş olducumuz gibi bir iki cümle söylemek, durumu biraz daha açıklığa kavuşturacaktır. Usul ile fıkhta, İslam hukuk felsefesi, Kur'an ile hadis arasındaki farklar belirtilirken önce tariflerden hareket edilir. Kur'an, Cibril vasıtasıyla Yüce Allah'ın Ezeh, Muhammed'e lafız olarak gönderdiği vahiyidir. Manada lafız da Allah Tan'dır. Mana Allah'tan lafız peygamberden olursa, ona hadise kutsi denir. Hem manası ve hem lafzı peygamberden olursa ona hadis denir. İşte hadisin bu tarifinden onun vahiyle yani Allah'tan gelen bilgiyle hiçbir ilişkisi bulunmadığı anlatılmış oluyor. O halde, heze. Peygamberin sözünün kaynağı kendisidir. Kendi bilgisi, kültürü, hayat tecrübesi, 23 aynı, tulakari, 7, 315, anlayışı, zekası ve kurari anlamasıdır. Ayrıca heze, Peygamber toplumunun kültürü ile de söz söyler. Burada iki nokta üzerine dikkat çekmek istiyoruz. Herkes bilir ve kabul eder ki, heze, Peygamberin iki yönü bulunmaktadır. Biri peygamber oluşu, diğeri ise insan oluşudur. Peygamber sıfatıyla ile söylediği din sayılır, ama insan olarak söylediği din sayılmaz. O, kültür ve bir bilgi sayılır, yanlış veya doğru olabilir. Bundan dolayı da peygamberliğine bir eksiklik gelmez. İlk Müslümanlar heze, peygamberi böyle anlamış ve tanımışlardır. Buna göre, heze. Peygamberin sözlerini sınıflamadan her söylediğini aynı değerde tutmak kasla doğru olmaz. Ama, sonraki Müslümanlar onun her söylediğini Kur'an'a denk tuttular. Bu kendilerinin yaptığı hadis tanımına da aykırıdır. Müslümanları öyle bir çıkmaza soktular ki, kendileri bile altından kalkamadılar ve hala sürüp gidiyor. İlk devir Müslümanlarının ileri gelenlerinin peygamberi anladıkları gibi şimdiki Müslümanlarda yeni yaşanılan çağın ilmine, şartlarına uygun olarak Kur'an'ı anlar ve ona göre hareket ederlerse, o zaman yeni baştan yapılanmaya ve hayatiyet kazanmaya başlarlar. Heze, peygamberin sözünü Allah'ın sözü gibi kabul etmek doğru olmaz. Kur'an'a, en azından heze, peygamberin ve sahabenin tutumuna ters düşer. Çünkü, hezeh, peygamber öyle bir dava gütmemişti. Kendi sözünün, Allah'ın sözü Kur'an'la karıştırılmamasını istemesinin sebebini ve hikmetini iyi düşününce bunu anlamak kolaylaşır. Kendisi yanılabilir, Allah ise yanılmaz. Kendi sözü değişebilir, Allah'ın sözü değişmez. Böyle olması onun peygamberliğine bir noksanlık getirmez. Bunu kendisi biliyordu ve zamanındaki Müslümanlar, Sahabe, da biliyordu. Ama sonraki Müslümanlar asırlar boyunca bu temel felsefeyi unuttular ve tam tersini yaptılar. Böylece Müslümanlık da vahye yani Kur'an'a dayalı Müslümanlık olmaktan çıkarıldı. Kur'an-ı Kerim insanın erkek ve kadın olarak tek bir unsurdan, özden, mahiyetten, nefsten, yaratıldığını anlatır. Burada kadın ve erkek farkı yoktur. Allah, hangisinin hangisinden? hangisinin önce veya sonra yaratıldığına işaret etmeden, açık bir ifadede bulunmadan insanları tek bir nesneden, nefsten yarattığını bildirmiştir, ey insanlar, sizi tek bir canlıdan, nefsten, yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden de pek çok erkek ve kadın yayan Rabbinize saygılı olun 2-4, Kur'an ince bir ifade kullanılıyor, nefsten iki eş yaratıyor, ikisi birbirine eşit, zevç ve çifttir. Bir mahiyetten bir çift ve iki eşit nesne yaratıyor. Ayetin asıl kendi öz manası budur. Ama müfessirler, yukarıda anlatıldığı gibi Müslümanları etkilemişler, Yahudi kültürünün tesirinde kalarak ayeti yorumlamakta zahmet çekmişler. Oysa ayette açıkladığımızın dışında bir manaya gitme ihtimalinin olmadığı bellidir. Yahudilerin kıssaları ve bizim alimlerin anlattıkları desteksiz ve temelsizdir. Bunu ancak yapan bilir. Allah ben onları, göklerin, yerin yaratılmasında ve, 2-4 Nisa 4 birinci, Kendilerinin yaratılmasında tanık tutmadım hesaptıranları da yardımcı tutmadım. 2:5 buyurmak suretiyle insanların ilk yaratmayı bilme imkanını kaldırdı. Bu ayete göre, kadın ve erkek tek bir özden çift ve eşit olarak yaratıldılar. Çift demek birbirine eşit, eş demektir. Zevcin manası budur. 25k iPhone